Üniversiteler Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim üyesi, Eğitim Eğitim Doktor Üçlü Ateşoğlu ve bugün bize Hegel'i anlatacak. Teşekkür ederim. Şimdi Hegel biraz zorlu bir filozof. Ee, kısa biyografisine şey yapmayacağım, deyin Zaten o kolaylıkla bulunabilir. Bakmışsınızdır, gelmişsiniz, gelirken. Ee, neden Hegel okunmalı diye bir soru soruyor. Frederick Beiser. Kendi Hegel kitabının girişinde. Bayezer bir Hegel uzmanı. Alman romantizmi, Alman hiderizmi üzerine kitapları var. şiirler üzerine kitabı var. Biz Hegel kitabını çevirdik. Benim çok sevgili bir öğrencim. Yüksek istansör öğrencim. Şimdi onu kontrol ediyorum. Ederken de biraz baktım tabii. Başka şeylerden de bahsedeyim. Çünkü burada öğrencilerim de var. Benden sıkılabilirler. Başka derslerde bunlardan bahsettim diye. Neden Hegel okunmalı diye bir soru soruyor. Çünkü dili yoğun bir filozof. Sıklıkla anlaşılmaz, nüfuz edilemez konumda. Hegel okumak da bu yüzden sıkıntılı ve yorucu bir deneyim bizim açımızdan. Örneğin ilk okumaya başladığımda 3 sınıfta bir seçmeli ders olarak almıştım Hegel dersini. Tin'in fenomenicisini sadece ön söz bölümüne okumuştuk. Bütün bir dönemde. Ama size şaşırtıcı gelmesin. Bediye Karsu rahmetli Gadamer'den ders aldığı zaman Hans Georg Gadamer'den bir dönem boyunca sadece fenomenolojiden yani Tin'in fenomenolojiden bir buçuk sayfayı okutmuş. Oldukça sıkıcı, yorucu, unantıcı bir figür, düşünür. Ben 3. sınıfta dersi aldıktan sonra yazın kendi çalışmalarımı yapmaya koyulduğumda yani Tin'in fenomenolojisi tekrar ele almaya başladığımda 2-3 satır okuduktan sonra ya da en fazla bir paragraf okuduktan sonra çalışma odamdan salona doğru annemin yanına gidiyordum. Bir nefes alıyordum ve geri geliyordum tekrar. Bu sıklıkla olan bir şey gibi içinde. Evet ve de e, demirden leblebi emekli eşdeğer açıkçası. Geri, e, okumak Hele böyle bir çağda neden şimdiye gelmiyor? Sorusu meşru bir soru olarak kalıyor ama cevabı cevabı olmayan bir soru değil. Ben kendimce kısmen, kendi gücüm, kudretim yeterse bu soruyu biraz olsun cevap vermeye çalışacağım. Metinlerin içine bir kez daha iyi olduğunuzda, olabildiğinizde heyecan verici ve cezbeden bir dil olduğu da açık. Alman romantikleri, edebiyat, şiir, Shakespeare, Dante... Roma tarihi, Grek tarihi, filoloji, bütün bunları harmanlayan bir düşünürle ve bütün bir felsefe tarihi kuşattığını iddia eden bir filozofla karşı karşıyayız. Kendine çeker insanı Hegel. Şöyle diyor felsefe tarihi üzerine derslerinde Spinoza ile ilgili olarak. Felsefe yapmaya başlayacaksanız öncelikle Spinozacı olmanız gerekir diyor. Ben de aynı şekilde Hegel için biz de çok rahat şunu diyebiliriz demek istiyorum. Modern ve çağdaş dünyayı felsefi olarak açıklayacaksanız, öncelikle hegelci olmanız gerekir diye bir e, iddiam var. Şimdi, Grek dünyasının biraz hazırlayıcı bir giriş olsun bu öncelikle. E, Grek dünyasının en önemli filozofu Aristoteles öldüğünde, öldüğünde felsefeyi bir bütün olarak ele alabilen bir düşünür sonrasında bir tepki, bir ee, bir tepki nasıl meydana geldiyse, Hegel öldüğünde de bir telaş hatta tedirginlik halinde meydana geldiyse Hegel öldüğünde de bir büyük filozof öldüğünde de, Kant ve Hegel'i birlikte analım, sağ ve sol Hegelciler arasında benzer bir tedirgin tedirginlik baş göstermiştir. Şimdi ne yapacağız? Çünkü bütün bir Grek dünyasını kendinde özümseyen bir düşünürle karşı karşıya edip Aristoteles öldü, bireycilik korkmadı, ve sonrasında Hegel gibi bir filozof öldüğünde tartışma, şimdi ne yapacağız? Onlar da benzer bir şey, şöyle yapıyorlar. Aristote, yüzlerini, bunlara gençe gelciler diyelim, sol Hatta, Bruno Bauer, Max Schittiner ve Ludwig Feuerbach var bunlar arasında. Hatta Max'ı da onlara dahil edebiliriz. Aristoteles sonrası döneme gözlerini çeviriyorlar. Ve... Marxlar örneğin Karl Marx'ın doktora tezde biliyoruz ki Demokritos'un ve Epicürus'un doğa felsefeleri arasındaki ayrım, felsefelerindeki ayrım Başlığını taşıması manidar. Yani biz bir büyük filozoftan sonra ne yapacağız sorusunu tarihe bakarak açıklamaya çalışıyorum. <gülüyor> Bayeslerin değişti. Yine Hegel'in metafizinin ilham kaynağı olan mutlaktan anladığımız tadı yitirdik. Şimdi Weiser, Hegel felsefesine bir metafizik olarak bakıyor. Benim de Hegel kitabında Hegel'le ve metafizik problemi e, olarak çevirdiğim metnin yazarı ve Hegel kitabı boyunca da Hegel'de bir metafizik olmaya çalışıyor. Ama bu nemenen bir metafizik. Cinlerle, perilerle, Tanrı'yla, Tanrı'nın inayetiyle, ruhun ölümsüzlüğüyle mi ilgilenen bir metafizik? Yoksa bunu zaten Kant halletti, deneyimin içerisinde olabilenin dışında ki şeylerden bahsetmem bana bir transcendent, bir aşkın bilgiyi verir, beni aşmacalara götürür sürekli düşüncede. Bu yüzden de ona bir sınır çekeceğim, yani bir metafizik eleştirisi yapacağım, bir bilgi eleştirisi yapacağım dedikten sonra metafizik nasıl mümkündür? Bu makalede Bayser Hegel'de bir metafizik olduğunu iddia ediyor. Hegel metafizik terimini çok az kullansa da onun mutlak gibi, hakikat gibi, bütünlük gibi kavramlardan yola çıktığını iddia ediyor. Bunun da metafiziğin nesnesi olduğunu, içeriği olduğunu iddia ediyor. Hegel felsefesinde Maizer'in iddiası şu ki Hegel felsefesinde bir de kontrol edeyim. Metafizik terim, kavram olarak, terim olarak çok az geçse de ama hakikati, mutluluğu, bütünü ele alan bir düşünür felsefesinde metafizik olacağını düşünüyorum. Rica ederim. Ama nasıl bir metafizik? Doğa varlıklarla uğraşan, aşkın varlıklarla uğraşan bir metafizik değil. Doğanın nedeni, sorusunu doğanın dışında arayan bir metafizik değil. Doğanın kendisinde arayan bir metafizik. Mutlak denilen şeyin kendisi, koşulsuz denilen şeyin kendisi, sonsuz denilen şeyin kendisi... Ne olacak? Doğanın kendisinde, evrenin bütününde aranacak aslında. Doğa, evren burada birlikte kullanıyorum şu anda. Yani burada araştırılacak bir şey olacak. Doğa üstünün bilgisi anlamda bir metafizikten kesin anlamda bahsedemem. O zaman da nasıl bak neye dönüyorlar yüzlerinin? Şerif ve Hegel. Bundan bahsedeceğim birazdan. Şimdi diyor ki Bayezer, tekrarlayayım, Hegel'in metafizini ilham kaynağı olan mutlaktan aldığımız tadı yitirdik diyor ya da hakikatten diyebilirsiniz ya da bütünden diyebilirsiniz. İki Dünya Savaşı meydana geldi 20. yüzyılda. Onca soykırım, tehcir, ne ders kıyım, büyük katliam ne dersiniz? Bunlar gerçekleşti ve ekonomik krizler ortaya çıktı. Bunlardan sonra ilerlemeye olan inancımızı yitirdik. Esas problemde bu. İlerlemeye olan inancımızı yitirdiysek bu tarihte de olabilir. Aynı zamanda felsefeyi de ilerleyen bir bilgi olarak görmeme anlamında da Sorumuz şu. Bilimler aynen Kant'ın sorusu gibi. Bilimler ilerledi. Uzmanlaşmalar arttı. Bir gelişim var orada. Neden acaba metafizik olarak anlaşılan felsefede bir ilerleme yok? Soru bu. Şimdi biz bunu nasıl düşüneceğiz? Felsefi bilgi bir dünya görüşümdür. Bilgilik midir? o zaman da biz bir relativist bilgiden bahsetmiş olacağız. Göreceli bilgiden bahsetmiş olacağız. Felsefe bilgi için. Yoksa gerçekten ilerleyen bir bilme biçimidir. Felsefenin kendisi. Yani felsefenin kavramlarında bir ilerlemeden bahsedebilir miyiz? Ne gibi kavramlar bunlar? Apriori gibi değil mi? Deneye, ön, deneyime önsel olan örneği. Nitelik gibi, nicelik gibi, ilişki gibi, kiplik gibi, varlık hali gibi. Bunlar Kamp'ta bir kategori değil mi? Bunların çoğu. Burada acaba bir ilerlemeden bahsedebilir miyiz? Sergilemek durumundayız mıyız? Değil miyiz? Çağımızda bu tip krizlerden sonra ilerleme olan inancımızı yitirdik diyor Weiser. Bir saptama yapıyor. Öyle uzmanlaşmış ve çoğulcu bir çağda yaşamaktayız ki diyor. Kimse bütünlüğün yeniden kurulması, bakın tekrarlıyorum, bütünlüğün yeniden kurulması. Bu bütün lafından bahsedeceğim. Ne anlamlara gelebileceğinden. ben. Bütünlüğü yeniden, yani totalität anlamında Almanca, totality anlamında. Bu bir totaliterlik değil. Totality, totalität, bütünlük, totaliterlik anlamına gelmiyor kesinlikle. Popper bunu uydurdu. Açık toplum ve düşmanlığında... <gülüyor> Avustralya sahillerinde ikinci el ikinci kaynaklardan okuduğu Hegel'i eleştirmek için böyle bir saptamaya girişti. Bütünlük eşittir, totaliterlik. Alıştı işte zaten önümüzde de naziler dedi. Bunun kökeni olarak her derleri ve heygelleri hatta Marx'in ile gösterdiğini biliyoruz. Şimdi bizi hiç kimse bütünlüğün yeniden kurulmasıyla ilgilenmiyor ya da kendimiz ötekiler ve doğa ile birliğin yeniden inşa edilmesini görme beklentisi içindeyiz. Yani kendimizle bir birliğin yeniden inşa edilmesini görmek derdinde değiliz. Ya da doğayla birliğimizin ya da ötekilerle olan birliğimizin. Ama gelin derdi böyle bir dert. Kendisiyle ötekilerle, başkalarıyla hatta tarihle bile diyebiliriz man. Bir bütünlük kurma. Doğayla bir bütünlük kurma derdindeyim. Bunun kendisinin bir bilimsel naturalizm olduğunu söylüyor. Frederick de bunu bulunabilecek bir şey. Yani naturalistik bilimin ihtiyaçlarını da felsefeye kanalize ederek bütünsel bir insan, bütünsel bir toplum, bütünsel bir evren nasıl mümkündür? Sorusu bu. Ve önemli bir soru. Kanunca. Ve bu ifade edilenler hem Hegel'in felsefesinin ardındaki büyük idealler hem de çağının diğer önemli filozofları için, Alman romantikleri için, Alman idealistleri için, hatta Marx için <gülüyor> kendiyle birliği sağlayabilmek, değil mi? Ötekilerle birliği sağlayabilmek, tekrar ediyorum. Doğayla birliği tekrar sağlayabilmek. Bir bütün olarak bunu gerçekleştirebilmek. Değil mi? Onların da onlar için de olmazsa olmaz şeylerdi. Şimdi Hegel'i anlamaktaki sorunlardan bahsederken Alman romantizmi de iyi anlamamız lazım. Alman idealizmini de iyi anlamamız lazım. Kant'la fihter arasındaki dönemde neler reyan etti? Mesela Spinozacılık hortladı tekrar. Hortladı derken iyi anlandı. Lokçuluk tekrar devreye girdi. Bir embrizm. Neden? Böyle bir şeye ihtiyaç duydu. Bunları açmaya çalışacağım kendimce. İnsanın kendini yetiştirmesi, eğitmesi, yetkinliği anlamında Billung diye bir kavram vardır bu Türkçe'ye ya da İngilizce'ye çok iyi çevrilebilen bir kavram değil. Eğitim deyip ya da kültür, kültürlenme deyip geçiliyor aslında. Bu insanı kendini yetiştirmesi. Yani Sokrates'in sorusunun cevabı gibi, cevap verme çabası gibi. Kendini yetiştirme, kendini yetkinleştirme, kendini eğitme anlamında Bildung birey-toplum ikiliğini aşan bir delik arz ediyordu. Ki bu düşünceye Marx'da uzak değildi daha sonra. Yani insanın farklı yetkinlik alanlarının gelişmesi, erdemlerinin farklı alanlarda da, yetilerinin farklı alanlarda da cisimleşmesi. Bir bütün olarak insan, zaten baktığımızda gerçek komünist insan ya da gerçek komünizmdeki yurttaş denilen şeyin kendisi böyle bir birey idareydi. Sonuç olarak kökenlerini idrak etmekte zorunda olduğumuz felsefe kendilerini idrak etmede zorunda olduğumuz felsefeyi bir karşıt kültür olan yani kültürün hem içinde hem de dışında olan felsefeyi anlamak istiyorsak er ya da geç an, ancak kaçınılmaz olarak Hegel'le hesaplaşmak mecburiyetindeyiz. E, Hegel'le biz bir hesaplaşma içine girmemiz lazım. Eğer bu e, karşıt kültür olan kültürün hem içinde hem dışında olan felsefeyi anlamak istiyorsa. Bu benim özellik tabirim tabiri değil. Felsefenin hem kültürün içinde olması hem dışında ona karşı olması. Bu ulu Utkun'un, rahmetli çok sevdiğim büyüğüm, dostum, ee, hocam, ulu Utkun'un bir tabiridir. Felsefe eğer kültürün içinde olursa, kültürelist yorumlara çok açık olur. Relativizme çok açık olur. Öyle bir bilgi, ilerleyen bir bilgi olarak felsefe anlamına gelmez. O yüzden hem içinde hem bunu sürekli olarak eleştiren bir felsefe olmaksızın imkindir. Peki neredeyse 20. yüzyılın belli başlı her felsefi hareketinin diyelim varoluşçuluk, marksizm, fenomenoloji, pragmatizm, analitik felsefenin Hegel'e gösterilen tepkiden ortaya çıkması dikkate değer bir Bütün bu akımlarda Hegel'e bir tepki ya da olumlama vardır. Frankfurt Okulu dahil. Marcuse He, egenc bir marksisttir. Adorno eleştiren bir Marxistir. Onun gibi Ege'li eleştiren bir şey. Bütün yalandır derdi mi Adorno Ya da Auschwitz'den sonra sanat yok, felsefe yok der. Bütünlük şeyimizi kaybettik der. Demek ki biraz önce söylediğim gibi ilerlemeye ilişkin bir inancımız kalmadığının en önemli göstergelerinden biri Adorno'nun. Bu değişti. Ben buna katılmıyorum. Peki. Peki. Bu hareketlerin kavramları, varoluşçuluğun, Marksizmin, pragmatizmin, fenomenolojinin, analitik felsefenin kavramları, argümanları ve sorunları, onların ortaya çıktığı kaynağı ve neye karşı tepki gösterdiklerini anlayana kadar bizim için daima gizli ve yabancı olarak <gülüyor> olacaktır. O kaynakları bilmek durumundayız. Sartır niye 1936 ile 1938 arasında Freiburg'da egel çalıştı? Varlık ve içliği yazmadan önce. Husserl ve Heidegger felsefesiyle birlikte harmanlayarak nasıl varlık ve oluşturdu. Tarih eksikliği dendiğinde, suçlama geldiğinde Sartre niye Marx'a veya Hegel'e tekrar baktı? Başka bir hale soktu düşüncesi. Bakmamız gerekiyor. Fenomenici derken Husserl fenomenici kastediyorum. Şöyle bir tabir vardır ünlü. 20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden Husserl biliyorsunuz. Heidegger'i etkilemiştir. Bir bütün olarak Alman felsefesi, Fransız felsefesini etkilemiştir. Bilinç her zaman bir şeyin bilincidir, der. Değil mi? Bu kimin lafıdır? Brentano. Hegel'in lafıdır, fenomenolojisinde. Bilinç. Bilinç her zaman bir şeyin bilincidir. Yani ne demek? Bilinç her zaman yönelimseldir. Intentional, intentionalite, yönelimsellik olarak çeviriyorum. Bilinç her zaman yönelimseldir. Hep ilişki içinde bilinçtir. Bakın bu gibi husselvari e, tabirleri, kavramları daha önce kullanan bir filozoftan bahsediyoruz. Ben her konuşmada hemen hemen ya da derslerde söylüyorum e, felsefe tarihi bilmeyen onu tekrarlamaya mahkumdur. O zaman o kökleri bilmek, ana kaynakları bilmek durumundayız. Peki. Hegel'in ölümünden sonra bir de dünya ve Türkiye para bakalım. Hegelcilik anlamında. Hegel'in ölümünden sonra Schelling'in, ki Berlin'de rektördü. 1830 yılında rektörlüğe geldi. 1831 yılında koleradan öldü. Ama bütün bir Avrupa'yı etkilemişti. Bütün bir Avrupa'dan insan kitlesi geliyordu. Ege'li Almanya'da dinlemek için. Berlin'de. Berlin Üniversitesi öyle bir etki yarattı ki Avrupa'da e, çok önemli muhalef akımları da etkiledi. Öğrencilerinden bazıları hapse girmişti. Hapiste onları ziyaret ediyordu. Evet. Berlin'de Hegel öldükten sonra onun etkisini kırmak üzere eski Tübingen'den Tübingen e, hayratı diye de çevirilebilir e, Stiktum ama aynı zamanda dernek, kurum, vakıf e, teolojik bir kurum yani o kurumda e, oda arkadaşı olduğu Hölderlin Hegel Hölderlin diye okunurmuş. Hegel ve e, Schelling üçü çok yakın dostlar bunlar ve Fransız devriminden çok etkilenmişler Bastil saldırısından çok etkilenmişler hayatı boyuncaya gel Fransız devrimine iyi anımsıyor devrimi onaylıyor Jacobinli değil ama terörü değil ama sonrasında dönen Bastil ama hala şey yapıyor iyi sözlerle alınıyor ve bunlar Tübingen'de hadi teoloji fakültesi diyelim ya da teoloji kurulu diyelim gizli gizli bir özgürlük, özgürlük ağacı dikiyorlar ve kutluyorlar sürekli. galiba şarap içiyorlar büyük olasılıkta yani bayağı içgici bir heykel. Ee, bir keresinde hatta çok sarhoş geliyor o e, din kurumuna e, ve gizleniyor, saklıyorlar onu. Yoksa atılacak. O derece yani. içip kutluyorlar Fransız devrimine. Böyle bir e, ekip var. Birlikte dergi çıkartıyorlar. Çıkartıyorlar özür dilerim. felsefe dergisi. Şerif'le birlikte ilk yazılarını orada yazıyor. Şimdi Hegel'in ölümünden sonra bir parantez açmıştım, kapattım artık yolları çoktan ayrılmış olan Schering'i, muhafazakar Schering'i Berlin kürsüsüne getiriyorlar ki o muhalif dalga devrimci dalga demeyeyim biraz abartı olur, kırılsın diye, yok olsun diye. Tabi Hegel ölümden sonra o dalgayı Hegel felsefesini ortadan kaldıracak belli başlı ölerden biri Schering. Bir Aynı zamanda Marx'ın eleştirel tutumu öncelikle Feverbal'ın çok etkili oldu. Ama daha sonrasında pozitivizm yani embilizmde embilizm Kürtlere olan pozitivizminde aynı zamanda Hegel'e sıcak bakmayışı belli bir karşı etki yarattı. Örneğin Amerika'da işte Royce gibi hmm, geliyor, William James gibi filozoflarda bir tür pragmatizmde Kendine e, beden buldu Hegelcilik. İngiltere'de Oxford ve Cambridge'de MacTaggart'ı, MacTaggart herhalde. <gülüyor> MacTaggart e, e, çok önemli bir figür. Yanılmıyorsam onun uydurduğu bir şey yüzünden biz Hegel'i karikatürleştiriyoruz. Tez, antitez ve sentez yalanı MacTaggart'ın uydurmasıdır. <gülüyor> Hegel'de böyle bir şey yoktur. Kutsal, kutsal üçleme gibi teskiz gibi açıklanan şey Hegel felsefesinde olan bir şey değildir. Birazdan açıklayacağım. Olumsuzlama, dolayı ilişki kurma sürekli olarak kendi felsefesinde cereyan eden şeylerdir. Geri bir karikatüleştirmedir. Sentez. Tez, sentez. Ee, tez, antitez ve sentez. Evet, MacTaggart bir yeni Hegelcidir. İngiltere'de, ee, yanılmıyorsam, Cambridge'de T.H. Green, T.H. Green, aynı zamanda bir e, yeni gelcidir. İngiltere'de, İngiltere ayağında e, başka Bradley, ünlü tarih filozofu Collingwood Türkçe'de çok kitabı vardır, çok severim. Collingwood yeni hegelcidir. Caird yeni gelcidir. Bunlar Oxford'da ve Cambridge'de kime karşı bir hegelciliği savunma durumunda kalmışlardır? Bunlar da bildiğimiz e, üzere e, Russell, gibi bir filozofa, sonrasında Popper gibi bir filozofa da karşı çıkılacak, kıta felsefesinden gelen bir e, karşı çıkışı olacak. E, Moore'a karşı örneğin, onlar analitik felsefeyi temsil ederlerken, dar ve uzmanlık, uzmanlaşmayı benimsemeyen kıta felsefecileri bu ayağı temsil etmiştir. E, başka kimler var? <gülüyor> bu etkiyi azaltan bir yeni kançılık var. Kasirer gibi, Cohen gibi. Değil mi? bunlar e, tekrar kanta dönelim, pozitivizmden sonra tekrar kanta dönelim gibi bir soruyu gündeme getirmişlerdir. Burada elenen Hegel olmuştur ama çok kısa sürmüştür. Ama yeni Kantçılığın izleri başka şekillerde Diltay'da, hayatta e, Diltay, değil, Heidegger'de mümkün olabilmiştir. Ama aynı şekilde Diltay'da, Heidegger'de, Heidegger'in öğrencisi, e, hocası Nikolay da Sartre'da, Lukac'da ve Marcuse'de de vuku bulan bir Hegelcilik vardır. 1960'lara kadar gelen, Bunu, buna değinmeden geçmeyelim isteriz, isteriz. Çünkü bir portre çıkıyor burada. 1960'larda Marks ve marksizm yoluyla tekrar, ama görece uzun bir şekilde Hegel'e dönüş ortaya kondu. Tabii Marksizm, marksizm kaynakları açısından. Bakmaları gerekti. Öğrenci hareketleri önemliydi. Orada gerçek ne anlaşıldı anlaşılamadı bu bir sorundur. Ben Marx'ın daha içeriden anladığını düşünüyorum. Ya da Lukas'ın daha içeriden anladığını düşünüyorum. Ama bazı Marx korşun, kar korşun daha içeriden anladığını düşünüyorum. Ama birçok filozofta, Marksist filozofta bu yanı görmek çok mümkün görünüyor. Onların da nedenleri var. Sorunuz olur, olursa buna değinmek isterim. 1970 ve 1980'lerde ise İngilizce konuşulan ülkelerde analitik felsefeye karşı gösterilen tepkinin temerküz ettiği bir figür cisimleştiği bir figür Hegel. analitik felsefe yetersizliği ortaya konduktan sonra tekrar bir geldi bir şeyler bulabilecek miyiz? Buna Bayezer Hegel Rönesansı diyor. Örneğin. Bu Rönesans sürüyor. Hegel üzerine çalışmak diyorlardı. Analitik felsefenin dar skolastisizmine karşı çıkmak. Eğer skolastik felsefe orta çağda olan bir felsefe ise değil mi? Bunun hakikatle ilişkisi, o kavramların tam olarak sağlanamıyorsa, dogmatikse bu dogmatikliği biz analitik felsefede de bulduk diyenler var. Ve heye isteyenler var. O dönemde de. Ve kıta felsefesini benimsepler. çoğunlukla. Günümüzde sadece Almanya'da değil Lukács, Kors, Bloch ve Hans Heinz Hoels ve hala yaşayan önemli bir düşünür Domenico Losurdo. Hegelci Marksizm geleneğindeki Alman ve Alman olmayan filozoflardır. Böyle bir gelenek var. Domenico Lossul'da o kadar al Sol Hegelciler Hegelci Marxistler var. Çok yer bulamamışlar Almanya'da birinin etkisiyle büyük bir filozofun. Haydi gelin. Marksist gelen bu düşünüden. Almanya'da başka bir Hegelci gelenekte Hans Georg Gadamer, çok geç yaşta öldü biliyorsunuz yüz keşinde, Otto Pöger'den gelenek, gelen bir gelenek var, başı çekmiş olduğu bir gelenek var. Bunlarla birlikte kıta felsefesinin en önemli besin kaynaklarından birini yine Hegel felsefesi sağlamaktadır. Günümüzde şu gibi bazı önemli, Problemler. Buraya kadar çok felsefe yapmadım, farkındayım ama bir panorama çizmek istedim. Şimdi biraz biraz sınalım. Ee, günümüzde şu gibi bazı önemli problemler, Hegel'in de görmüş olduğu ve uğraştığı problemler. Hangi problemler bunlar? Realizmi sosyal epistemolojiyle birleştirmek nasıl mümkündür? Yani realizmi gerçekçilik akımını toplumsal e, bilgi teorisini, sosyal epistemolojiyle birleştirmek mümkün müdür? Sonra liberalizmin, tabi bizdeki liberalizm gibi değil, özgürlükçülük anlamında yani kavramın gerçek adında, liberalizmin özgürlüğünü topluluğun idealleriyle birleştirmek nasıl olanaklıdır? Böyle bir soru var. Bu soruyu da devralım. Hem liberal teoriye karşı çıktı, liberalizme karşı çıktı. O dönem içerisinde hem on, ondaki önemli olan noktaları e, toplumun idealleriyle bir araya getirmeye çalıştı kendince. Peki, başka bir soru ne olabilir? Tarihselciliğin iç görülerini, kavrayışlarını diyelim şimdi. İç görülerini, tarihselciliğin, tarihsiciliğin demiyorum. Tarihsicilik başka bir şey. Tarihselciliğin iç görülerini benimsenek ve relatizme, relatizme, relativizme kaymamak nasıl mümkündür? sorusu, soru. Yani ne demek istiyorum? Ben felsefemde tarihselci bir bakış açısı ortaya koyacağım. Çünkü biliyoruz ki Egel tarihi, felsefe hiç olmadığı kadar sokan bir filozof kendi döneminde. Tarihselciliği içereceğim ama tarihsel relativizmin diltay gibi daha sonrasında tuzaklarına da düşmeyeceğim. Bu nasıl mümkündür? Bu soru da soruldu. Bir soru, günümüzün sorusu ve Hegelin sorusu aynı zamanda. Zihin felsefesinde materyalizm ve dualizmden kaçınmak Nasıl mümkündür? Böyle bir soruyu sordu. Dualist mi olacağız? Yoksa materyalist mi olacağız? Her iki sistemi başka bir şey mi? Bu soruyu sordu. Bu önemli bir soruydu. Odan amaçısından. Hegel'in felsefesini metafizik bir felsefe olarak algılayan Weiser'in yapmış olduğu yorumlar yola çıkarak fenomenolojiye gireyim istersiniz. Hegel'in felsefesini metafizik bir felsefe derse... Bayezer şu dört önemli soruyu gündeme getiriyor. Metafizikle ne anlaşılmalı? Mutlakla ne anlaşılmalı? Metafizin konusu olarak. Bir mutlakın varlığını neden biz ileri sürüyoruz? Dördüncü soru ise biraz önce anlattığım... Kant'ın bilgi eleştirisi, metafizik eleştirisi karşısında... Mutlağı nasıl gerekçelendirebiliriz? Ona hesaba katarak. Derdi buydu. Şimdi... <gülüyor> Fenomenolojide, fenomenoloji, Tin'in fenomenolojisi, Türkçe'ye Aziz Yargın'ın Tin'in görüngü bilimi diye çevirdiği, kendine az üst, üst bir eser var. Bu Tin'in fenomenolojisi ilk en önemli yapıtı eseri, diyebileceğimiz eseri. 1806'da yazıyor. E, Prusya'yı e, yenen Napolyon'u at üstünde gördüğü zaman Dünya Tin'ini at üstünde gördüm diyor. Ve kaçıyor. 1807 ancak basılabiliyor kitap sonuç bölümü e, onun için çok kısa e, kalmış oluyor. Bu eser bize neden bahseder? Bir kere çok önemli bir şey var. Föerbağ'ın ve Marx'ın söylediği bir şeyin eleştirisi var. Yani şu, Föerbağ diyor ki ey ne geldi hani haberlerde böyle çıkıyor. Yani. <gülüyor> Sen düşünceyi özne olarak aldın ya da tini özne olarak aldın. Varlığı ise bir Yüklem olarak aldım. Bu budur dediğimiz önerme formunda bir şey öznedir, bir şey de nesnedir. Ve de bir kopula dediğimiz dır vardır. Bu budur diyorum değil mi? Düşünceyi özne olarak varlığı ise ondan türen bir şey olarak ele aldım diyor. Biz şimdi değiştiriyoruz. Yani biz değil ben değiştiriyorum diyor Führer O zaman ne yapıyor? Varlığı ya da nesneyi başa alıyor. Düşünceyi bilinci sonrasına alıyor. İkinci Marx bundan çok etkileniyor bildiğimiz üzere. Ama burada tarih yoktu diyor. Bu bir materyalizmdir ama mekanik bir materyalizmdir diyor. Değil mi? Ve buna karşı çıkarak o tarihsel diğer bir materyalizmi bu minvalde çizmeye çalışıyor. Öyle mi? Böyle biliyor Öyle biliyoruz. Böyle biliyoruz. E, yanlış anlamada, şimdi e, bir Marx kitabı yakın zamanda bitirdim, hazırladım. O kitapta e, iddia şu, aslında kendince, yani Marx'ın bütün dönemlerine yayılmış bir Ege'lcilik var. Eleştirse de eleştirmez. İkinci döneminde de, yani iki dönemini ayıramıyoruz. Neyse, Marx passan, ayrı kalsın. Ama e, böyle değil, dedikleri gibi değil. Çünkü şöyle bir şeyi iddia ediyorum, Hegel'in felsefesine baktığımızda, Yapı taşlar olarak mantık bilimini görüyoruz. Doğa felsefesini görüyoruz ve tim felsefesini görüyoruz. Geist felsefesini görüyoruz değil mi? Biraz garip kaçan o tim. Cin gibi, peri gibi. Ondan sonra. Ama bu, bu bilimin kendisi. Bir bilim olarak bakıyor felsefeyi. Ama Schelling de öyle bakıyordu zaten. Fichte de öyle bakıyordu zaten. Felsefe bir bilim olarak ele alınmalıydı. Ama bizim anladığımız anlamda bir bilim değil Fichte'nin anladığı, Descartes'in anladığı anlamda. Bütün bilgi disiplinleri ve bilimleri bir araya getirecek, toparlayacak ansiklopedik bir şey. Ansiklopedik demek, malumatlara bakmak anlamda ansiklopedik değil. Yani bütün bir evren, evrenin küre olarak düşünün, o kürenin bilgisine sahip olabilmek. Onun hakikatine sahip olabilmek anlamında biliyor. Ansiklopedik, kökensel olarak, bilebildiğim kadarıyla. Bunu sağlayan bir Rissen Shaft olarak, bilim öğretisi olarak, bir bilim olarak nasıl mümkündür sorusunu soruyordu. Ama bu işe girmeden, yani mantık bilimine, doğal felsefesine, bilim felsefesine girmeden önce ben diyor kavramların birbirlerinden çıkarsanması işine girmeden önce bu bilimin fenomenal yanına bakacağım diyor. Fenomenlere bakacağım diyor. Fenomenlerde nasıl buluyor bu bilinç kendini diyor? Ya da düşünecek kendini diyor. Sorusu bu fenomalogide ve fenomenoloji onun için bir ön bilimdir propodoytiktir. Ön hazırlıktır aslında. Bilime bir hazırlıktır. Yani bilimin felsefi, bilimin kavramları birbirlerinden çıkarsammadan önce mantık biliminde onlar doğa felsefesine işler olmadan önce, onlar kim felsefesine daha sonra işler olmadan önce, hareket alanı bulmadan önce ben bu bilimin kavramlarını türeten bilince ve çevresine, nesnesine bir bakacağım diyor. Bunu yapıyor. Egele. Peki. Projesi şu. Doğal olandan, sıradan, bilgiden, felsefi bilgiye kadar giden yol. Yani bu şöyle bir şey. Bilinç aşaması var, öz bilinç aşaması var ve akıl aşaması var fenomenojide. Bunlar ana eksenler. Bilinç bölümü üç ayrı bölüme ayrılıyor. Duyu kesinliği bölümü. Ela duyup pekinliği, duysal pekinlik diyor Aziz amcım ben. Duyu kesinliği bölümü, algı bölümü ve aynı zamanda e, kuvvet ve anlama bölümü. Bunlar bilinciin bölümleri. Daha sonrasında öz bilinç, daha sonrasında akıl bölümleri var. Ve mutlak bilgiye doğru, bizim tüylerimiz diken diken eden mutlak deyince bahsettim. Mutlak bilgiye doğru giden bir yol var. Projesiz şu. ...duyu kesiliğinden başlayan... ...yani doğal olandan... ...en sıradan bilgiden... ...felsefi bilgiye kadar giden yolda... ...sürecin kendisine... ...süreç filozofu ise eğer... ...zamansallığı kattı ise felsefe, ...sürecin kendisine dışsal... ...ve transendent... ...yani aşkın... ...olabilecek hiçbir şeye izin vermeyecek şekilde... Form ile içerik... ...yöntem ile konusu arasındaki ilişkinin kavramlar yoluyla sağlanmasından bahsediyoruz. Bu çok büyük bir iddia. Sürecin kendisine dışsal aşkın olmayacak, olabilecek her şeye izin vermeden bu işe girişeceğim ben diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu demek aslında varsayımsız bir bilme ile başlayacağım diyor. Varsayı koymayacağım diyor. Yöntemi başa almayacağım. Yöntem şudur ve ondan sonra hakikat yoluna, bilgilenme yoluna gidilir diye bir mesulüm olmayacak diyor. O zaman içeriden kazanılan bir yöntem, içeriden kazanılan bir form düşüncesi beraberinde gelecek diyor. Yani baktığımda dünyanın içeriklerine, içeriklerine baktığımda onunla girmiş olduğum ilişki sonucunda oluşturulan bir form düşüncesi, bilinç düşüncesi, yöntem düşüncesi, nesnellik düşüncesi beraberinde gelecek diyor. İddiası bu. Ve burada <gülüyor> iki vaziyatta <gülüyor> mutlak dediği şey hani sorusu, hakikat dediği şey kurusunda bize bir kapı aralanmamıştı, ya da aralamıştı ama açık bırakılmış. Bunu doldurmamız istemişti. Metafizik geliştirici yaptığında aynı zamanda metafizik ve hakiki metafizik ayrımını koymuştur. İleride felsefe bir bilim olarak bir metafizik olarak ortaya çıkacak ama şu şu şu koşullardan dolayı demişti. Kompartimmanlarına ayırmıştı. Her bir filozof bir dünya kavramını resmeder bize. Spinozanın bir dünya kavramı vardı, felsefesinde cisimleşen. Descartes'in bir dünya kavramı vardı, Kant'ın da vardı. Ama o dünyayı o kompartımanlarına ayıran bir yapıda bize sundu. Yani bu kritikler Reinenfer Mufta saf haklı neştirisinde teorik felsefenin alanını belirledi. Pratik haklı neştirisinde pratik aklın, ahlak alanının alanını belirledi. En sonu bunların yani özgürlük alanını belirledi. Bir yerde koşul uluk alanın, belirlenim alanını belirledi. Bunların ikisini yargı gücünün eleştirisine birleştirmeye bir köprü kurmaya çalıştık. Bu köprü kurma e, iddiası daha sonrasında gelen Yakobi, Fichte, Alman romantikleri, Alman lideristleri e, ne rahatsız eden bir şey. Sen yaşamı hep, yani bir dünya kavramı, bir bütün olarak yaşamı sen parçalarıyla birlikte ortaya koymaya çalışıyorsun. Yani öznesi de sürekli olarak bu bütünlüğün yaşamın öznesine özleşilinen şeyin içinde açıklayamadan bırakıyoruz. Soru şu o zaman: Biz sıradan bilinçler olarak, ülkesinden başlıyoruz ya doğal olandan, sıradan bilinçler, biz sıradan bilinçler olarak hep bir öznesi de dualizmi içinde kalırız. Ben, siz, siz toplum, siz devlet desek, siz doğa, bunlar, bunların Altında yatan bir özdeşlik düşüncesi ya da bütünlük düşüncesi ya da yaşam düşüncesi ya da bir dünya kavramı nasıl mümkündür? Birlikli bir şekilde parça bütün olarak değil bir organik bir yaşam biçimi olarak nasıl mümkündür? Soru bu. Ege'ni sordu. Şimdi böyle bir durumda baktıkları kişi böyle bir özdeşlik düşüncesinin... Mutlak ya da sonsuz düşüncesi. Bunlar birbirlerinin yerine geçen e, terimler ya da kavramlar. Spinoza'yı gördüler. Spinoza'da şöyle bir şey vardı çünkü. Rıssal olan bir şey, doğarüstü bir şey yoktu. Her şey o tözün içerisinde cereyan ediyordu. Değil mi? Sıfatlar, moduslar, varlık halleri bu katmanlı bir yapı. Tözün kendisi, kendinde var olan ve kendisi yoluyla kavranılabilen şeydi sadece. Yani onu kavramak için başka bir şeye, onun dışında bir şeye ihtiyaç duymayan bir şey. Ya da var olması için başka bir şeye ihtiyaç olmayan, duymayan bir şey. Schelling ve Hegel bundan çok etkilendiler. Yani Kant'ın felsefesini Spinoza'nın felsefesiyle belki bir anlamda nasıl birleştirebiliriz düşünceyiz. Birinde özgür irade yok. Spinoza'da. Hatta öznellik yok dediler. Hegel hem Spinoza'ya hem Schering'e benim Higgel Sempozum'daki başlığım olacak olan dedi ki içinde tüm ineklerin kara olduğu gece dedi. Burada inek kim oluyor? Töz'ün içindeki yani gecenin içindeki öznellikler, Özner iradeler. Özgürlük. Elirişler, tezahürler farklı farklı. Bu alanları birbirinden ayıramaz. Bunları birlikte ele almadı dediler. Yani oradaki töz düşüncesi Sikinoza'daki kendi başkasını kendinde üreten düzenleyip örgütleyen bir şeydi aynı zamanda. Ama mekanistik bir dünyaydı. Peki. Şimdi e, fenolojideki çabası felsefede öznel olan yan düşünce, bilinç, ben cogito, özne dediğimiz şeyle nesnel olan yan yani varlık var olanlar, nesne, dünya doğa dediğimiz şeyin birbirlerine karşı tek yanlı kalmadıkları, tek yanlı kalarak dünyayı en genel anlamda varlığı açıklamaya giriştikleri her durumda kendi olumsuzluklarını beraberinde getirerek kendilerini açtıklarını, böylelikle de bilgilenmedeki bu iki yanın daha geliş bir bütünsellikte içerildiğini görüyoruz. Fenomolojinin derdi bu. Tekrar söyleyeyim, özne ve nesne, düşünce ve varlık... İkiliklerine de kalmadan, onların tek yanlılıklarında kalmadan, tek yanlılıklarında kaldıklarında ilişki sokularak, olumsuzlanarak, olumsuzlayarak bunların aşıldığı bir başka bütünün korpresin çıkartabilmek. Ve bir süreç dahilinde bunu çıkartabilmek. Dertleri bu. Daha çok sonrasında Ege'nin derdi Çünkü Şering'i de bununla suçlayacak. Açıklayamadığı, yani... Töz, tözle belirlenimlerinin, tezahürlerinin birlikteliğini açıklayamadığı yönelik bir eleştirip getirecek Şeringe'de. <gülüyor> Dedim ki, varlığı bir bütün olarak ele almak peşinde değil mi? Bir tür ontolojik ya da metafizm yapmış olduğu şey, Aristoteles'ten beri biliyoruz ki varlığı varlık olarak ele almak. Bir bütün olarak ele almak. Bir parçasıyla ile bir bütün olarak. Bu işe girişmeden önce, bu şehir kavramları ele almadan önce bir, bu kavramların birbirlerinden nasıl zorunlu olarak çıktıklarını göstermeden önce, bu kavramların zorunlu ortaya koyacak olan neden bilinçin kendi gelişim sürecine bakalım diyor Hegel. Böylelikle hâle hazırda önceden var sayılmış bir kavramlar sistemiyle çalışmayacağız. Sapaklin eşitliğinde yapmış olduğu şey kampuğunu hâle hazırda ...eksiksiz bir kavramlar sistemiye ulaştıktan sonra... Hı, işte yöntem de bu, aklın sınırları da bu... ...şimdi bilgilenme sürecine gidelim diye bir anlayışı vardı. Böyle başlamayacağız diyor. K -k. Tin'in fenomenojisi bu anlamda... ...felsefi sistemi dedim fenomenal yanılır. Tezahürlere dair yanılır dedim. Ve nedir aynı zamanda? Daha önce Fichte'de olduğunu keşfettiğim doktora sırasında... Listen, Nova Methodo yani bilim öğretisi yeni yöntem kitabında Fichte'nin bir e, galiba parantez içinde e, bir ibaresi vardı. Metafizik ya da felsefe bilincin deneyiminin bilimidir diyor. Bilincin deneyiminin bilimidir diyor. Bunu aslında Tin'in fenomenojisi öncesi üst başlık olarak kullanacakken sonrasında kaldırıyor Tin'in fenomenojisi diyor. Ama yapmış olduğum şeyi bilincin deneyiminin birimi diyor. Burada bilinç dediğinizde bir şey anlaşılmıyor. Bizde. İngilizce'de de anlaşılmıyor. Kanşlısınız çünkü İngilizcesi. Ama Almanlar buna ne diyorlar? Bewussein zayn diyorlar. Bewussein. zayn. yani varlık. Aynı zamanda bilinçli varlık anlamına da geliyor. Yani bilinç her daim varoluşsal bir serüvene de ...sadece nesnesinin deneyimine sahip olmuyor... ...başka öznelerin de deneyimine sahip oluyor. Korkunun da deneyimine sahip oluyor. Kaygının da, endişenin de... ...kuşkunun da deneyimine sahip oluyor. Bilimde ne oluyor ne biçi... ...onun da deneyimine sahip oluyor. Özneler arasılığın ya da... ...intersubjektivitenin de bilincine... ...varmaya çalışıyor. Bu bir geniş bir... bir e, ...geniş bir varlık alanı... ...ve eğer 17. 18. yüzyılda... ...deneyim, experience... Deney değil, eksperiment değil. Deneyim, Erfah'ın kavramı çok önemliyse, bütün filozoflar hemen hemen modern felsefede bunun erimini gelişletmeye çalıştılar. Tabii ki hala buna çalışıyoruz değil mi? Deneyim kavramının erimini gelişletmeye çalışıyoruz. Bir Higgs bozonu ortaya çıkıyor. Higgs bozonuyla birlikte spekülasyon yapılabilir mi? Metafizik mümkün müdür? Sorusunu soruyoruz. Dahil ettiğimiz şeylerle. Değil mi? Böyle bir işe girişiyor Eğer. Deneyimin olası bütün formlarını açıklamaya çalışıyor. Yani bilincin deneyiminin zorunlu aşamalarını açıklamaya çalışıyor bu eserde. Şimdi duyu kesinliği aşamasında şöyle bir şeyden bahsediyor. Hmm. Dedi ki Feuerbach ve Marx kavramdan ya da düşünceden başlıyor Hayır, duyu kesinliği bölümünde dilden baş, başlıyor. Aynen Marx, Almanya'da ölçüsüne dilden başladığı gibi... O da dilden başlıyor. Yani bir şeyi, hani şöyle ifade ettiğimde dünyaya atılmak dediğimde ben hangi filozof aklınıza gelir? Heidegger. Aynen böyle söylemesi. Fırlatılmak, pardon. Dünyaya fırlatılmış varlık diyor. Özür dilerim, teşekkür ederim. Bunu demeden, diyor ki bu ülkesinin yaşamasında ben dünyaya fırlatıldım diyelim. Demiyordur öyle. İlk nesnemle karşı karşıya kaldığım anda ben nasıl ifade edeceğim bu nesneyi ve kendi Soru bu. Bakın kavram yok. Duyu kesimliği ilk aşamada kavram falandan bahsetmiyor. Kavram yok. Dilden bahsediyor. Ben bir kas, kası edebilirim diyor. İfade edebilirim diyor. Kasıt yani. Anlam. Ona bu derim diyor. Ama bu bunun içeriği sizin sorunuzu unuttum. Bir soru var. <gülüyor> şeyden birinde varsayıştı varsam sorudan da tekrar şey yaptığımız için. Kayvan yolu da düzülüyor. Evet, Ervan yolu da düzülüyor aynı. Işte, evet. Dün de, dün de Burada er fabruk kadınlar gün emekçi kadınlar gününde böyle bir şey söylemem doğru değil ama er fabruk er orada erkek oluyor. Yani maalesef işte benim düşüncenin ve insanlık tarihinin eee <gülüyor> handikabı bu. Eee ama önemli bir şey söylüyorum. Er fabren <gülüyor> yani er fabruk bir seyahate açılmak anlamına da geliyor. Bacı dolu bir seyahate açılıyorum. Serüvene açılıyorum. Yani. Bu yol ıstırap yolu diyor. Eski evdeyimler ıstırap. Elini indi akıda uzanır ıstırap. Bu yol diyor bir ıstırap yolu diyor. Acı yolu diyor. Kuşku yolu diyor. Bu yolda geri dönenler oldu diyor. Şarkı sözü gibi. Geri çekilenler oldu diyor. Gidemeyenler oldu diyor. Yüzleşemeyenler oldu diyor. Mutsuz bilinç. Öz bilinç aşamalarından birisi mutsuz bilinç. Örneğin. Hristiyan bilinci. Stoacı bilinç. Kuşkucu bilinç. Skeptik bilinç. Hakikate ben erişemiyorsam dış dünyada ya da gerçekliğe erişemiyorsam ben o zaman kendimde, kendi o içselliğinde o özgürlüğü, o hakikati kurmaya çalışıyorum. O zaman da adım atamıyorum. Öte dünyalar kurarak serüvenimi tamamlamaya çalışıyorum ya da ömrümü tırnak içinde. Bunların bir açıklanma çabası var. Egelle. Duyu kesinliği aşamasında kastettiği bu dediği nesne artık daha bir şey diyelim, Değil mi? Buna ben hiçbir nitelik vermemişim. Hiçbir nicelik vermemişim. Özellik atfedememişim daha. O kavramlarım yok bende. Ne diyebiliyorum? Bu bu ya. Burası diyorum. Burası, burası şu anda basit. en basit Şimdi ve burası kavramsallaştırmasıyla başlıyoruz. Yani iki varlık haliyle başlıyor edersiniz. Birisi mekan, birisi zaman. Burası, bu burası nedir? Masadır. Ama ben arkamı döndüğümde size bu burası duvar olacaktır. Değil mi? Bu burası pencere olacaktır. Bu burası birazdan başka bir hale dönüşecektir. Zamanın, özür diliyorum, mekanın bir varlık halinden, yöneliminden bahsediyorum. Diğer tarafta ise şimdiyi kuruyor kafasına. İki ayrı tip olarak. Diğerli şimdi. Şimdi şu anda ne olacak? Akşam olacak. Birazdan gece olacak şimdi. Şimdi burası ve şimdi hem içeriklerinde olan burası masa, burası pencere, burası düzenli. Şimdi akşam, şimdi gece, şimdi alacak aranlık. Şimdi hem içeriklerinde olabilen, onun, onda etekimi tırnak içinde yürünebilen. Kendini içeriklendirebilen ama ondan azade olan bir şey. Kayıtsız kalabilen bir şey şimdi. Şimdi bir evrensel gibi sanki. Bir genellik gibi. İfade ettiğim bir genelleme. Hem içerikte var. Hem formda var. Bu bana yetmiyor. Burada bir evrensele bir kafa aralamış şurada. Evrenselden kastettiğimiz nedir bir felsefede? Evrensel aynı zamanda içerikli kendine alan bulabilen hem de aynı zamanda ona kayıtsız olabilir. İnsan dediğimde sadece güçlüğü kastetmiyorum Değil mi? Bunun gibi. Bu aşama ona yetmediği vakit rahat şey anlatıyorum uzun bir anlatmıyorum. Algı aşamasında geçtiğimizde bir şey olmaya tartıyor. Şey niteliklerine göre şekildir Değil mi? Nitelikleriyle birlikte şekildir Yani bir kesme şeker aynı zamanda ka ayrıca katıdır. Ayrıca beyazdır, ayrıca tatlıdır. Bu gibi özelliklere sahiptir. Ama soru şu anda şöyle geliyor. Daha zevkli konulara getireceğim sizi. Ee, algı aşamasında peki bu çokluğu nitelikleri bir arada tutan bir şey var mı? Bir şeylik, şey olma var mı? E var. Bunlar dağılmadan kalabiliyorlar. Yani bunun bir niteliği ee, kesme şeker demiştik. Kesme şekerin beyazlığı aynı zamanda bir başka neslinin de beyazlı olabiliyor. Dışarıda olabiliyor ama burada birlikte tutan bir şey var. Şey olma diyor buna. O zaman da birlik ve çokluk şeyi açıklamam gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Sanırım. Kafasında bütün bir felsefe tarihi var. Yani Aristoteles'in metafiziğinde ilk kitabında bütün bir Gregg felsefesi kendisinde özülsediği gibi Töz kavramını ya da Arke kavramını ya da Arke kavramını Gelişimi gösterdiği gibi Hegel de bütün bir felsefe tarihindeki gelişimi gösteriyor. Sadece Kantçı değil, sadece Fichteci değil, sadece Spinozacı değil, sadece Lecklitzçi değil, sadece Anaxagorasçı değil, sadece Platoncu değil. Hepsi, hepsini kendinde özümsemeye çalışıyor. Algı aşamasında bu şey olma ve niteliklerinin birlikli ve çoklu oluşunu örnek verirken kafasında empirizm var. Locke da böyle diyor çünkü. Lock da diyor ki, ben tanımlanabilir niteliklerini tanımlarım. Tanımlayamayan ama onu birlikli tutan bir şey var. Bu da tözdür diyor. Altta yatan diyor, niteliklerin altında yatan. Değil mi? Substratumdur diyor. Dayanaktır diyor. Ama bunu tanımlayamam diyor. Bunu ileri sürüyor. Postüre ediyor. Kendisi. Yüklüyor. Ama bu ilişki sağlayamamış oluyor. Bu ilişkinin tam olarak sağlanamamış olması bizi başka bir bilinç aşamasına götürüyor. O da Anlamaya istediği, verstam dediği, understanding dediği şeye bizi götürüyor. Ama yanı sıra bir kavram daha var orada, kuvvet. kuvvet anlamayız. Kuvvetle anlamaya isteyin. Kuvvetle anlamayız. Yani şöyle bir şey, orada da baz aldığı şey şu, gezegenler hareket ediyorlar, değil mi? Hep aynı hareketi yapıyorlar. Bunu gözlemliyorum ve böyle diyorum artık. Bir de aynı zamanda şu cismi buradan attığında cismin düşme yasası var. <gülüyor> cismin düşme yasasıyla gezegenlerin yörüngesel hareketinin aynı kütle çekim yasasında olması gibi bir gerçekle karşı karşıya yapıyoruz. Bunu bilimde açıklayan realizmin Newton. Bunu ama ben istediğim kadar bakayım cismin düşmesine ve gezegenlerin hareketine. Bunu çıplak bir gözlemle Sadece bir empirizmle açıklayabilir miyim? Bunu yapacak bir spekülasyon olması lazım. Eklenen bir şeyin olması lazım. Bunu birlikte, işte bu iki yasayı, yasalar çatışmasını ya da yasalar ilişkisini bir araya koyacak olan şeyin kendisini kampta görüyor ve anlama etisi olarak koyuyor. Dikkat ederseniz, farklı dünya kavramlarının değişerek, dönüşerek açıklanması çabası var. Duyu kesinliği aşamasında ben girmiş olduğum ortamda duyumlarımın beni yanıtmayacağını düşünerek onlara bırakıyorum kendimi. Bu mutlak zaten diyorum. Bu bütün zaten diyorum. Bu yaşamın kendisi zaten diyorum. İkna olmadığım olumsuzlama ilişki bütünlük kavramlarıyla başka bir hale dönüştüğünde açık kırılıyor. Bir sonraki aşama hep bir önceki aşamayı içinde taşıyor ve açıklıyor. İkinci aşamada yine bir dünya kavramı var. Şey olma ve niteliklerinin ilişkisini tam olarak açıklayamıyorum ama bir empris, empirik bir dünya içerisinde kalıyor. Basit, naif bir bilim anlayışı ilk türediği zamanlar, modern bilimi. Burada da bir dünya kavrayışı var. Bu dünya kavrayışı yetmediği zaman başka bir dünya kavrayışına giderken yasalar çokluğu ve bunu birlik veren bir kant var felsefedecisinde şey. Dönemselleştiriyor adeta bunları. Kavramsallaştırıyor, yerine koyuyor, yerli yerine koyuyor. Peki. Devam. Peki. Şimdi, e, duyu kesimliğinin bölümünün sonunda görüyor ki, olumsuzlama, ilişkiye geçme ve dolayı sentez, antitez, sentez değil bunlar. E, Bilimcinin deneyimi için olmazsa olmaz etkiliği de. Hegel, diyalektik hareketi ifade etmek için Türkçe'ye aşma, kaldırma, koruyarak ya da kapsayarak aşma diye çevirebileceğimiz aufhebung kullanıyor. İngilizcesi sublation. Bir İngilizce sorduğumuzda herhalde anlamaz bunu. Sublation'ın ne olduğunu. Belki aufhebung Au de anlaşılır bir şey. Koruyarak, kapsayarak aşma. Aufhebung, olumsuzlama ya da değilleme hareketini nasıl anlamamız gerektiğini açıklıyor. Değilleme ya da olumsuzlama olarak, Au Fe zıtlıkları aşmaktır ama yıkarak, yok ederek değil. Efendilik, kölelik ilişkisine bunu göreceğiz. Al Fe kendine zıt ya da öteki olanın ötekiliğini aşmak. Başkası olanın başkalığını aşmak. Dönüştürmek, kendisine entegre etmek. Bu şekilde kendi kendisini keşfetmek, kendini bil, düsturu hala devam ediyor. Sokrates'ci ve belirlemek kendi kendini belirlemek bu sayede yola devam etmektir. Aslında kendine zıt karşı görünenin kendinin bir parçası ilginç ya da kendinin onun bir parçası olduğunu keşfetmektir. Burada basit bir mekanistik dünya düşüncesinin reddiyesi de var. Bu kuvvet ve anlamayetisi bölümünden sonra. O mekanistik dünyayı aşacak bir şeyden bahsediyorum. İç içe geçmeden aslında. Belki Spinoza'cı ee, olabilir, belki abartıyor olabilirim. Bir tür karşılaşmalar ağır, ayıyla e, başkalaşan dünya kavramından, insan kavramından bahsediyorum. Aslında kendine zıt karşı görünenin kendinin bir parçası dedim ya da kendinin onun bir parçası olduğunu keşfetmektir. Bütünle farklı varlıklar değil. Monadik, yalıtık, liberalizmin liberal teorini söylediği gibi bireyler değil. Birbirinden yalıtılmış penceresiz monadlar değil olumsuz olan o zaman o denli de olumlu olacaktır. Bunu mıknatıslanma örneğini verirken de söylüyorum. Mıknatısın bir ucu negatifken, bir ucu pozitifken başka bir aşamada pozitif olan negatif de olabilir. Bunu iyi keşfedilmiş, Modern bilimi çok iyi biliyor çünkü. Ve olumsuz olan o denli olumludur dedim. Ya da kendiyle çelişen bir şey kendini hiçliğe yokluğa değil, Yalnızca, dikkat edin, tikel içeriğin olumsuzlamasına çözer. Tekrarlıyorum. Bir şey, kendiyle çelişen bir şey, kendini hiçliğe, soyut yokluğa değil. Yalnızca tikel içeriğin olumsuzlanmasına çözer. Özetle, diyalektik diyelim. Sürekli bir kendini değilleme, olumsuzlama, kendini kendinden başka bir şey, bir öteki olarak ortaya koyma ve kendini, kendini ötekinin ötekiliğine aşarak bulma hareketidir. Her şey bakın söylemacıda olduğu gibi kendisini kendisi olmayan'a yönelmiştir. Ve ancak onunla onlarla ilişki içinde gittikçe zenginleşen bir bütün ışığında anlaşılabilir. Yani bütün denilen şeyin kendisi duyusal kesinlikle başka bir şeyken, ülkesini de algıda başka bir şeyken kuvvet ve başka bir şey değilken, sürekli altta yatan ama sabit ve değişmeyen bir şey gibi değil. Sürekli değişen bir şey olarak. Açıklı olur. Yaşam böyle bir şey. Yani Spinoza'nın tözü gibi bir şey değil. Zorunlu olarak, mutlak olarak var olan bir entite değil. Bir şey değil. Daha doğrusu. Kendini açan, oluşturan, düzenleyip geliştiren bir şey bu mekanistik dünyada yapılabilecek bir şey değildi. Başka bir paradigma gerekiyordu. Organik bir dünya anlayışı geliyor. Daha sonrasında hoş geldin. Daha 19 Şimdi, zihin ya da bilinç ya da tin ki bu tin kavramıyla bilinç biçimlerinin üçünde de karşılaşmıyoruz. Ancak özbilinç aşamasında aşamasını tinden bahsediyor. Geist'ten bahsediyor. O da bir tür toplumsallık, nesnellik Birlikte olma durumu gibi çevirebileceğimiz, kolektif bir insanlık olarak düşünüleceğimiz şeyin adı. Şimdi bunların hepsi yönelimseldir. Yönelimseldir. Bir ağacın bir taşın yanında durduğu gibi durmaz. Yani düşünce, bilinç, tin denilen şeyin kendisi bir ağacın bir taşın yanında durduğu gibi yer kaplama ilişkisinde durmaz. Mevcudiyeti taşa ya da ağaca yönelimindedir. Bilinç her zaman diyor, tek, tekrar söylüyorum. Bir şeyin, bir şeyin bilincidir. Senamurzu bunu açıkça söylüyor. Sözü gibi bilinç ya da zihin her zaman ilişkisel, yönelimseldir. Zihnin kavrama eylemi diyor, ifade etmeden, kastetmeden, Dülkensin de söyleyin gibi. Yani dilsel bir ifadeden farklı olarak yönelimseldir. Farklı olanın kendi olmayanı, dışaridekini adeta ona uzanıp, onu kapsayarak kavrar. Kendi içeriğine bu şekilde edinir. Yani anlamak diyor, içselleştirmektir diyor. Şimdi bu süreci bilinç formlarının epistemolojik boyutta el aldıktan sonra aldık bunu kısmen pratik toplumsal boyutta. Yani öz bilinç aşamasında nasıl el aldığına bakalım. Şimdi ee, her şaft only kre şaft ...bizde çok yaygın bir şekilde... ...efendi köle diyerek diye çevirdi. Efendilik kölelik diye. Orada her şart... ...egemen olma... ...efendilik... ...anlamlarını beraberinde getiriyor. Diğer ise, her şart ise... ...kölelik olduğu gibi... ...daha çok bir esaret ve kul olmayı da beraberinde geçiriyor. Kulluk anlamına da geliyor. Uşaklık anlamına da geliyor. Yani tabi olmak, teba anlamına da geliyor. Yani orada biraz düşünmemiz lazım. Hangi sözcük? Bağımlı anlamına geliyor. Yani. Bu bölümde, önlü bölümde, e, tekrar söyleyeyim, Tülin Hanım tabi Tülin Bumihoca çok değerli e, bir felsefecidir. E, ve Ege'yi e, sevilen bir e, felsefecidir. Ama daha çok praksis felsefesi olarak Ege'yi okumuştur. Hegel sadece ne idealisttir? Kendisi için idealizm kullanmamıştır. Örneğin bunu da söyleyenler İngiliz idealistleridir. İdealizm in lafının. Sadece pluralist değildir, sadece monist değildir, hepsidir. Bunu tek bir şey olarak açıklamamak, anlamamak gelsin. Yani ben mutlak idealistim demiyorum Hegel kendine. Hı. Ve Hegel felsefesinin genelini Marksizmden ya da komüniteryalizmden, siyaset felsefesinden yola çıkarak efendilik ve kölelik ilişkisi çerçevesine ele almak yanlıştır. Bu sadece bir kısmıdır Hegel felsefesi. Ama o zevkli kısmını anlatarak sözlerime son vereyim isterseniz. Bu bölüme zemin hazırlayan öz kesinliğin hakikati başlıklı bölümde Hegel bilinci çok ilginç bir şekilde arzu ya da istek diye. Değil mi hata? Arzu ve istek diye tanımlıyor. Bilinç arzudur, istektir ne demek aslında? Bütün felsefelerde fiyasko böyle bir şey. Skandalıyla bunu söylemek. Böylelikle bir yandan teorik düzeyde, dikkatle bilincin yönelimselliğine özgür, spesifik bir yorum getiriyor bilincin yönelimselliğine. Bilincin anlayan, hisselleştiren yapısına bu yapının aslında bilincin temel lüksü ona dönüyor, onun yönelimselliği ya da yönelimi olduğunu belirtmektedir. Ama öte yandan genelde bedenle ilişkilendirdiğimiz arzuyu bilinçle özdeşleştirerek bu bölümde, bilincin biyolojik ve eyleme dayalı yönlerine dikkat çekiyor. Böylelikle epistemolojik bir olgu olan yönelimsellikle, ontolojik de değiliz, biyolojik bir olgu olan içgüdüselliği bedenle zihnin iç içeriğinde sergilemeye çalışıyor. Dualite yaşanmak için aynı zamanda. Çıkış noktası şu, arzu ya da istek ve yerde kendi olmayanı içselleştirmeye yönelimdir. Kendi olmayanı hissettirmeye yönelindir. Arzu bir şey ya da varlık değildir. Çok ilginç bir şey ya da varlık değildir. Hep bir fiili bir şeyi hissettirmeye çalışıyor. Bir edimi hissettirmeye çalışıyor bize. Ee, Hegel ve burada çok materyalist bana kalırsa. Çok materyalist. Aslında doldurulmaya ihtiyacı olan bir boşluğun ifadesi ve dışa vurundur arzu. 20. yüzyılda Sartır'da, Lakan'da gördüğümüz şey. Dolayısıyla arzu, Hegel diyalikliğinin temeli olan olumsuzlama ya da değilleme kavramını layıkıyla taşıyabilen bir kavram olacak. Hegel felsefesindeki sürekli devinen, devrimci, dönüştürücü özü hissetmemizi sağlayacak. Arzu, özel değil, kendinde olmayan kendinden farklı olana yönelir ve durağın verili şeylerden farklı olarak eylemi Eğleyerek kendini yaratmayı, oluşumu, evrimi ve gelişimi imler. Bakın burada teoride böyle de pratikte de böyle değil. Teoride ve pratikte bağımlı boyutlar. İkisi birden işlemi bir yapar diyor süreçte. Yani onun nerede teori nerede pratik olduğu, num birlikte açıklama çabası var. Yaşamı bölmeden. Daha önceki eleştirilerimi hatırlarsınız. Arzu olmasaydı bilinç diyor, dış dünyada kendini tamamen kaybederdi ve kendisine dönemezdi. Şimdi burada, bu tatlı salonda, güzel bir konuşmayı dinlerken diyelim, öyle olduğunu düşünelim, dinlerken kendimizi unutur, o konuşma içinde kayboluruz eğer güzelse. Ama karnımız açıksa, caddenin karşısındaki Kötülük yapıyorum şu an size. Restoran aklımıza gelir. içinde bulunduğumuz dünyayı, yani konuşma ortamını, söylem ortamını unutur ve dünyayla ilişkimiz birden değişir. Böylelikle açlık, hissin bana kendini hissettir. Fakat açlık sadece bir nesneye duyulan bedensel bir arzudur. Bilincin dış dünyayla ilişkisi sadece nesnelerle sınırlı olsaydı bu durum gene bilincin ...öz bilince geçmesi için yeterli olmazdı. Bu sorun önemli çünkü. Bilinçten öz bilince geçmeyi arzuluyoruz biz. Bir bölümden ikinci bölüme geçmeyi düşünüyoruz biz. Peki, başka kimsenin yaşamadığı bir dünyada tek bir bilinç... ...bugün anladığımız anlamda insani bilince benzemezdi. Robinson Crusoe bir mit olarak Dış dünyadaki nesnelci nesneleri tüketip dururdu... Ama nesnelerden farklı bir şey olarak kendinin farkına varmaz. Yani bir tür, hani kendiyle birlik haline gelmekten de bahsetmiştim ya konuşmanın başında, bunu sağlayamazsın demek istiyorum. Yani kendiyle birlik haline gelmesi aynı zamanda bir özler arası bir düzlemde ortaya çıkan bir şey. Arzumun bedensel bir arzu olmaması lazım. Peki, öyle bir dünyada yaşamaktayken karşımıza başka bir bilinç sahibi, varlık, canlı çıktığını düşünün özneler arası intersubjektif bir etkileşimin ilk aşaması olan köle efendi diyelim şimdilik diyalektiği burada başlar. İki öz bilinç adayı, bilinç karşı karşıya gelir. Hikaye böyle. Bu hikayenin sonunda köle ve efendi olarak belirecek olan şahsiyetler belirli bireyleri ya da tarih boyunca sınıfları kastedemiyor da kastedemez de değil diyelim şimdilik bilincin, insanın öznel ve nesnel taraflarını da simgelemektir. Yani efendilik ve kölelik belli e, gruplara, ye e, varlıkları hissettirebildiği gibi aynı zamanda bilincin kendi içinde yarılmasında da düşündürür. Bu açıdan da bakmamız lazım. O bölüme. <gülüyor> Karşı karşıya gelen her iki bilinç hem özne hem nesnedir o zaman. Yolun karşıdakini tanımaktan geçen bu da söz oldu. Kendini tanıma süreci tanıma diyor burada, tanıma kabul görme diyor. Anerkenen her iki bilincinde hem kendisinin hem de karşıdakinin bu iki yönüyle de yüzleşmesini ve hesaplaşmasını gerektirecektir. Kendini kendi içindeki olumsuzlama hareketiyle kendi dışına yönelten ama geri kendine dönmek isteyen yönelimi aslında kendine olan bilinci arzu olarak ele alırsak Geri dönmek istiyor kendine. O zaman şunu diyebiliriz. Arzu arzuyu arzular. İstek isteği ister. Arzu daha cazit. Ve insan bilincinin öz bilinç aşamasına erişebilmesi için gerekli olan diyalektik hareket budur. Burada insani arzu ile hayvani arzu arasında bir ayrım yapmak gerekir. Hegel orada biyolojik istekten insani isteğe doğru bir geçiş sergiler. Bunlar kamptaki gibi akıl varlığı, doğa varlığı, tutuksal varlık gibi bir ayrım değildir. Bu geçişi ortaya koymaya çabalar. Örneğin ben birini cinsel olarak arzularken arzuladığım şey sadece o kişinin bedeni olsaydı bu hayvani bir arzu olurdu. Ama insani arzuyu hayvani arzudan ayrı kılan cinsellikte bile insanın karşıdaki kişi tarafından arzulanmayı arzulamasıdır. Söz konusu arzu ille de cinsel arzu olmak durumunda değildir. Önemli olan bilincin karşısındaki bilinci tanımayı, anlamayı arzularken aslında bir başka bilinci kendisini aynı şekilde tanımak, anlamak, içselleştirmek isteyen bir arzuyu arzuluyor olmasıdır. Dahası böyle bir tanıma, anlama potansiyeli olan bir başka bilinçle karşı karşıya gelmedikçe ortada tanınabilecek bir bilinç de yoktur. Demek ki anlama potansiyeli olmayan bir e, olmayan varlıklarla karşı karşıya kaldığımızda politik düzlemde ya da şimdimizde bunu gerçekleştirmeyi de düşünemeyiz gibi bir ibare. Onu çözecek olan şey başka bir şey olur. Karşıdaki dolayısıyla ötekinin işleri bir ayna rolü oynamaktan çok daha fazlasıdır. Yani bir ayna rolü oynamaz sadece karşıdaki. Böyle bir şey yok. Öteki kendinin, bilincin oluşmasında anahtardır. Yani ötekiyle ilişki bilincin yapısına içkin bir şey olmak durumundadır. Bu tanıma ve tanınma arzusu, tanınma kabul görme arzusudur yani aslında. Birlikte kullanıyorum, daha açık oluyor. Tanınma kabul görme arzusu karşı karşıya gelen iki bilincin ölümüne bir mücadeleye sürükler. Dert. dur. sonunda yani ilginç bir şekilde Marksist gelenekte tarihi motorunun çatışma ya da antagonizm olduğunu söylemek anlamına gelecek. Bu yüzden de değerli düşünce. Ege'nin bu efendilik köyü ilişkisinde ortaya attığı şey. mücadelenin sonunda taraflardan biri ölümden korkarak keslim olur. Bunu her daim en basit bir yaşarız. Karşıdan gelen bir insan, üstesi biraz fazlaysa bir geri çekiliriz. Bunun daha ilerisi Ve bundan sonra efendi olacak tarafça köleleştirilir. Bir yandan bilinç ya da insan, felsefi antropoloji yapanlar gibi insan olarak anlıyorlar bunu. Kendi hayatını tehlikeye atarak, karşıdaki bilinç tarafından salt bir nesne olarak algılanmaya karşı direncini ortaya koymaktadır. Ben nesne olmayacağım sana karşı. Direnç göstereceğim. Öte yandan ölüm olasılığı ve korkusu, bakın çok egzistansiyelist, varoluşçu ölerdiler. Ölüm olasılığı ve korkusu, insanın biyolojik bir varlık olduğu gerçeğini öznenin nesneden bağımsız var olamayacağını hatırlatmaktadır. Yani bir özneyim tanınmak istiyorum ama biyolojik varlığından, nesne olmamdan da vazgeçmiyorum. Hikayenin sonunda mücadeleyi kazanan bilincin ötekini öldürmek yerine köleleştirmesi ise diyalektik sürecin devamını mümkün kadar. Ha karşıdakini hiç mi öldürmemiş? Öldürmüştür ama böyle bir portreyi sergilemiyor bize. Empirik bir şeyden bahsediyor. Evet o da onu öldürüyor, o da onu öldürüyor. Ama bu süreci devam edebilmesi için bilgilenme sürecinin onu öldürmemem lazım. Ortadan kaldırmamam lazım. Hiç dememem lazım. Daha önce demiştim. Diyalektiğin unsurları olarak. Bundan bahsetmiştim. Peki ne yapar? Köleleştirir. Ötekini öldürmek diye. Diyalektik sürecin devamını bu mümkün mü? <gülüyor> yani diyalektik olumsuzlama, hiçleme, ortadan kaldırma değildir. Kazanan bir iş ötekini öldürseydi, bu eylem diyalektik bir olumsuzlama değil, yok etme eylemi olurdu. Şimdi hikayenin devamı şöyle. İlk başta efendi, köleyi işe koşarak çalıştırarak kendisi olmayan her şey ile tırnak içinde ilişkisini kestirme yoldan halletmiş görünecektir. Çalıştırarak kendisi olmayan her şey ile ilişkisi kestirme yoldan ilişki kavramı çıktı ortaya. Ama ilişki kuran efendi değil. Bu önemli. Çünkü hem öteki bilinci, nesne statüsüne indirgemiştir. Kendi öznedir. O nesnedir. Hem de doğa ile kurması gereken ilişkiyi kolaylaştırmıştır. Dikkat edin. Hem onu nesneleştiriyor hem de onun nesne olduğu bir nesneler dünyasını genel anlamda yani doğayı. Değil mi? Doğa ile kurması gereken ilişkiyi kolaylaştırmıştır. Gerçek bir emeğin olmadığından, emek karşılık bir şey olduğundan bahsediyor burada. Hegel köle doğayı işleyecek doğal nesneleri tüketime hazır bir şekilde onu önüne koyacaktır. Efendi kılan hep iş onları tüketmektir. Yani haz nesnesi olarak, olarak bakmaktır onlara. Fakat Hegel en nihayetini kölenin efendi için üretirken öz bilince ulaşmaya daha çok yaklaştığını söyler. Şimdi ilginç bir şekilde bir haz nesnesi olarak efendinin doğada işlenmiş nesneyi görmesi var. Diğer tarafta ise gel ilerletici motif kölenin nesneyi işlerken aslında orada kendini görmesidir. Yani yaratarak, oluşturarak kurarak gerçek anlamda az nesnesi olarak değil. Ona hakikatini vermesidir. Ve onu kendi içine dahil etmesidir. Hani anlamak içselleştirmektir diyorduk ya onu içsel kılmak, kendini almak... bu sayede kendini tanımaktan bahsediyoruz artık. Yani bu burada efendi amaca, amacına ulaşmış görünürken... aslında gerçekten köle efendiden daha ileri bir düzeye geçmiştir diyebiliriz. Efendidense köle iki nedenle öz bilince daha yakındır. Birincisi kölenin üretim yapıyor olmasıdır. Bunların hepsi değişik bir şekilde... Ekonomik ve felsefi el yazmalarında Marx'ın yabancılaşmış emek olarak işlediği bölümde tezahür edilmektedir aynı zamanda. Çok yakın anlamda. Sadece bir nesne değil, nesnelerin olduğu bir üretim süreci, nesneye yabancılaşma olduğu gibi o dünyaya da yabancılaşma, sürecin kendisine yabancılaşma, sürecin kendisine yabancılaştığı gibi kendisine yabancılaşma. Ters çeviriyor yani. Peki... Efendi o zaman doğa ile Diyalektik etkileşim içinde değildir. Köle ise doğal nesneleri Efendinin tüketimi, hazzı için Dönüştürürken doğa ile Diyalektik bir ilişki içerisine girer. Gerçek değillemedir. Gerçek olumsuzlamadır. Gerçek bütünlüktür. Hukuk felsefesinin ana hatlarında Geç dönem bir eseri 1820 Ölmeden 11 sene önce Yayınladığı en son Büyük eseri Burada Hegel bunu tekrar açıklar. Pratik etkinlik, az kaldı, bilincin kendine dışsal olanın içine adım atmasını sağlar. Pratik etkinlik. Bu fih tecrübe geldi. Pratik etkinlik, bilincin kendine dışsal olanın içine adım atmasını sağlar. Bilinç eğlerken kendi özner ereğini dışa bulmuş olur. Nesnelerde yok ama kendinde öyle bir amaç koyma şeyi cümle var. O eğlence içerisinde. Ve bu e, özner reyimi dışa vurmuş olur. Ve dış dünyada bir fark yaratmış olur. Negasyon, olumsuzlama. Böylelikle özne kendini nesne olarak ortaya koymuş. Kendini kendinden ayrıştırmış, başkalaştırmıştır. Bu çok önemli bir dışsallaştırma anlamına da geliyor. Bu sorunu Lukaç 20. yüzyılın başında işliyor. Hegel ve Marx'a gönderme para. Bu kendini kendinden ayrıştırma, kendine yabancılaşma, and friendum, alienation, bilincin kendini görebilmesi, tanıyabilmesi için ön koşuldur. Kendi kendinden ayrıştırma. Kendini kendinden ayrıştırma. Kendine yabancılaşma. Yani kendinden başka bir şey çıkması lazım. Bilincin kendini tanıyabilmesi, kendisine geri dönebilmesi için. Ne yaptığını görmen lazım. Yazdığımız zaman örneğin bir herhangi bir metni, neyi ne kadar anladığımızın farkına varabiliyoruz. Dışımıza çıkartıyoruz, onu da kendimizi görüyoruz. Yapamadım. Ya konuşamadım, dil yetmiyor. Düşünüyordum ama, hayır bilmiyordum. Dışıra, dışa tam olarak çıkamadın, dışarıda kendini göremedin. Evet, köle o zaman ürettiği nesnelerde kendi bilincinin yansımasını görür. Efendinin böyle bir şansları yoktur. Böylelikle üretme ya da yaratma insan bilincinin oluşumunda kurucu bir öneme sahiptir. Bu Vico'dan gelen, İtalyan düşünür Vico'dan gelen bir şey. Hakikatin bilim, bilim bilgisini ancak yarattığım şeylerin, meydana getirdiğim şeylerin, pratik etkinliğinin bilgisi sayesinde ulaşabilir. Örneğin. Peki, çok asıl. Bir dakika sadece. <gülüyor> Efendim o zaman, köleyi nesne olarak, nesne olarak görmekteyken, köle efendiği ne olarak görecek? Özne olarak tanıyacak. Demek ki Hegel'e göre öz bilince ulaşmak için gerekli olan karşılıklı tanınma savaşında ötekini özne olarak tanımak öteki tarafından tanınmaktan daha değerli olacak. Yani ben bir başkasını tanımam, öz bilinç aşamasına daha fazla yaklaştığım anlamına gelecek. Diğer tarafından tanınmaktansa daha değerli olacak, daha insanlaştırıcı bir kazanım olacak. Fakat efendi tarafından özne olarak tanınmadığı için ve tanınmadığı sürece köle de gelişimini tamamlayabilmiş ve öz bir aşamasına erişmiş olmayacak. Sadece efendiden daha çok yol kat etmiş olacak. Her iki taraf da birbirini tanımadıkça, simetrik bir karşılıklı tanınma gerçekleşmedikçe, ki günümüzün tartışmaları bunlarla alakalı, çok kültürcülükte de olan bir şey bu. Değil mi? Başka siyaset felsefelerinde olan bir şey bu. Yani toplumsal bir hiyerarşi oldukça iki tarafta gerçek anlamda kendini gerçekleştiremeyecek. Bu açıdan görünürde de da, günümüzde de öz bilince erişme sürevinin tamamlanamadığı, dolayısıyla insanlaşamadığımız öne sürülebilir. Böyle bir yoruma göre biz ya burjuvayız, maçistermiyolojide ya da proleteriz. Ama insan değiliz. Ama proletersek Burjuva'ya göre daha fazla insanız. Teşekkür ederim. için çok teşekkür ederiz. Eminim e, e, sunumun kalitesinin yüksekliğinde arkadaşlar için motivasyonel anlamda bir durum oluşturmuştur. Yani eksik e, Ben burada Engel'in e, yaklaşımında bu hayatın e, hayatına koyma sorunsalına çünkü hayatı tehdit etmeden de bir efendi teba ilişkisi e, görüldüğü kuruluk üzerine bağlı da kurulabilir. Bunu da izleyebilirseniz çok mutlu olacağım. İkincisi, tarih ilerliyorsa bu dünyada görünen fundamentalist, köktenci gelişimi nasıl açıklayacağız Hegel'e göre? Hatta 16 Nisan'da da bir referandum var. Fakat siz yorum yapmayın. Sizi seviyoruz ve her zaman bizimle olmadığı istiyoruz. Hegel gerçek olan rasyoneldir, rasyonaldan gerçektir diye. Yani Hegel bunu nasıl yorumlardı size? Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ee, bununla ilgili bir şey çıkartmıştım ama ee, yani kendi yaşadığı dönemde, erken dönemde hatta e, protestan olduğu, mümin bir protestan değil bu arada. Yani ortodoks bir luterci protestan değil. O dönemde bile bir şey arıyor. Bir tür yurttaşlık dini mümkün müdür olsun. <gülüyor> Kivit bir aracım yani. Böyle bir yurttaşlık, sivil, sivil hafı da yurttaş dini mümkün müdür? Kafasındaki şey şu, yani modern birey, modern birey evet. Gre e e Hristiyanlıkla başlayan bir öznellik ve özgürlük, ölesi ürün var. Bu Luther'de ve Kant'ta bizi modernizme, modern özne anlayışına taşıdı. Bununla kadim Grek arasında onların dini, yaşama biçimleri, arasında bir ilişkisellik var mıdır? Hatta pagan bir dünya bu, bu dünyada. Yani kendisini yasasında, mitolojisinde, dininde, her şeyinde taşıyan, şenliklerinde, festivallerinde tanıyan, gören bir yurttaş anlayışı var. Bu yurttaş anlayışı ortadan kalktığı vakit ne oluyor ortaya, ortaya çıkan şey? Bir tür bağnazlık. Bugün olduğu gibi aynı şekilde. Körü körüne bir dogmatizm. Buna erken döneminde yani 16-17-18 yaşlarından itibaren kesinlikle karşı çıkıyor. Yani çünkü yetiştirme tarzı da zaten aydınlanmacı bir aileden geliyor. Ee, özellikle kafasındaki şey e, Alman aydınlanması gibi, sonrasında Fransız devrimi gibi insanlığın büyük kazanımlarıyla birlikte bir e, yurttaşlık dini mümkün müdür? Ama burada kesinlikle e, bağnazlığa, dogmatizme düştüğü zaman bunun eski bir ekonomik sistemin ya da bir dünyanın, yani feodal bir dünyanın unsurları olduğunu söyleyerek bunu artık geç gittiğini söylüyor. Yeni bir paradigmanın ...ele almaya çalışıldığını söylüyor. Bu, dönem, bu bu açıdan da, yani modernizmin e, e, handikaplarının çok iyi farkında olan ve bunları eleştiren e, bir düşünür. Şey birisi yani onu siz galiba bir kez daha sormuştunuz. Bu e, rasyon olan gerçektir, gerçek olan rasyoneldir, doğru değildir zaten. Onu hep söylüyorum başka yerlerde de. Akılsal olan edimseldir, edimsel olan akılsaldır diye bir e, tabir var orada. Orada edimsellik bir gerçeklik değil. Yani ben hali hazırda burada, e, Rusya'da yaşıyoruz diyelim, Rusya devletinde ne oluyorsa gerçek anlamda onu kabul edeceğim, bunun akli olduğunu söyleyeceğim anlamına gelmez kesinlikle. Yani edimsel olan, yani tarihsel devinimde bu toplumun köhüneleşmişliğini ortadan kaldıracak, Cansız toptuğu ortadan kaldıracak ne varsa rasyonelite onlarla oluşmalıdır demek. Aslında bu, bu tek bir devlette de olan bir şey değil. Bu Avrupa'nın önde gelen Hollanda, Fransa, İngiltere gibi devletlerindeki yasasında tekrar söyleyeyim yasasında olan unsurların, öğelerin, elementlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan bir devlet idesi, politik bütünlük, siyasal bütünlük olarak. Yani şu gün günümüzde baktığımda örnek veremeyeceğim ee, buna yani şu şu Norveç Finlandiya <gülüyor> değil ama herkesin kafasında belli başlı şeyler var. Oradaki önemli öğeleri olarak bir normatik bir yapı mümkün müdür? Normatif düzlemde bu hukuk kurulabilir mi? Yasa kuralı kurulabilir mi? Derde olacağız benim anladım. Ee, atladığım şeyler olabilir ama sonra da konuşabiliriz. Buyurun olsun. için <gülüyor> teşekkürler. Her yerde özgürlük kavramını güzel bir atabilir misiniz? Bakış gibi. Ee, tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Maddenin e, karakteri niteliği yer kaplamasıdır, yan yana durmasıdır diyor. Ama tinsel olan ya da düşünsel olan her şeyin e, karakteri niteliği özgürlüktür. Bu özgürlüğü bir tarafa atarak hiçbir şey yapamayız. Diyor. Yani çünkü bir tür fatalizme düşüyoruz, kaderciliğe düşüyoruz, mutlak bir belirlenim ağır içerisinde oluyoruz. O tabii baktığında özgürlüğü kendinde başlayan ve kendisini gerçekleştiren sumut bir özgürlük olarak görüyor. Yani liberal düşüncede olduğu gibi o dönemde sadece bir negatif özgürlük olarak almıyor. Pozitif özgürlük olarak anlıyor ama pozitif özgürlüğünde bana kalırsa Kant'ta da bir nevi olmakla birlikte... Pozitif özgürlüğümün cisimleşeceği, yapıların, kurumların, nesnel zeminlerin ortaya çıkması lazım. Ona bakmak demek aynı zamanda bu nesnel, yapıların, kurumların içinde bulunduğu tarihe bakmak lazım, gerekir. Orada da ben bu özgürlüğü soyut bir özgürlükten, somut bir özgürlüğe doğru geçerken görebilirim diyor. Yani bütün bir tarih özgürlük bilinçliğinin ilerlemesi olarak bakıldığında anlamlı olabilir diyor. Bu bir emgilik tarih değil, bu bir felsefi tarih. <gülüyor> Yani bir tür felsefe, filozofun baktığı bir e, tarih. İlberov tarihinin baktığı gibi bir tarih değil. Yani malumatları, sultan şöyle yaptı, haremde şu vardı, bilmem de bu vardı, Osman attan düştü. Bu emlilik tarih. Bundan da bir genellemeye ulaşabilirsin ama genelleme farklı bir şey, evrensel olarak zorunlu olan farklı bir şey. Yani Fransız devrimi evrensel olarak zorunlu bir şeydir. Zweig'ın eserinde olduğu gibi tarihte yıldızın anladığı an e, yıldızın parladığı anlar vardır. İnsanlığın. O idenin, soyut idenin somutlaşmış hallerinden biridir Fransız devrimi örneği. Aydınlanma öyledir. Roma hukuku öyledir. Bu unsurlara baktığımızda bunları biz felsefi olarak özgürlük kavramının gelişimi olarak bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz. Dert yani şu demek çok anlamlı değildir diyor. Ya Batı'nın da geldiği hale var. Yani bu değil, bu kavramsal bir gelişimi sergilemek, o kavramın somutlaşıp somutlaşmadığı tarihsel bir çatışma alanında ortaya çıkar. Savaş alanında, polemos da ortaya çıkar. Öyle insanların yavaş yavaş, yani ebedi barış makalesinde Kant'ın dediği gibi, yavaş yavaş insanların e, huzur edecekleri, savaşın ortadan kalkacağı, sınırların ortadan kalkacağı bir durum düşüncesi Hege için boş bir hülyadır. <gülüyor> Başka sorunuz var Buyurun. Ben Neyse. Evet. Teşekkürler çalışma için. Ya Ben de siz şeyi anlatırken, bu yolculuk veya kervan yolda düzülür anlatırken hatta birkaç yere de değindiniz. Aklıma Feridettin Halkların mantık altı ayrı geldi. Hani at, anlamı da mantık ve dil anlamına geliyor aynı zamanda. Kuşların dili. Orada da Yine arzu olmak üzere birçok vaadi aşılıyor ve en sonunda yine kendini bilmeye doğru bir yolculuk var. Ve hani işte bugüne geldiğimizde o özne olmakla ilgili, siz zaten açıkladınız, hani yarıkları, eksikleri, biraz psikanalize doğru bir açılım sağlıyor. Zaten hani size soruyorlar yani siz e, lakanı niye çalışıyorsunuz, ben Hegel'i anlamak için Lakan'ı çalışıyorum. Yani Lakan'ı anlamak için çalışıyorum demiyor, <gülüyor> tam tersini söylüyor. Ve buradan geldiğimizde biraz da benim aklıma şey geldi, bugünkü çağ anlamak için, yani çizgisel bir tarihten mi bahsediyoruz yoksa döngüsel bir tarihten mi bahsediyoruz? Yani tarih üzerindeki genel şeye de bakarsak, eğer Hegel Feodalite'yi geçtiğimizi söylüyorsa, bugün sanki tekrar Feodalite'deyiz gibi. Çünkü bugün tekrar aynı sorunları yaşıyoruz ve hani Yalçı Küçük sanırım bunu şeyde e, Tekihliyet kitabında çıkıyor. Yeni ee, otomatik üretim, bizi de doğadan koparan, yabancılaştıran üretimden sonra hepimiz tekrar bu yabancılaşmaya düştük ve tekrar feodal düzenin şeyleri ortada ve ticari yani üretimden çok insanlar ticaret içinde e, beziryanlık gibi şeyler daha şey, işte repo, faiz, yani artık üretim sanayi çağından o dönemden çıktık ve bu tür şeylere geldik ve biz tekrar bunları yaşıyoruz diye, yeni feodalite diye anlatıyor. Hatta bunun tonu da Sadakat, korku, aklın eleştirisi yerine diğeri yere tabi olmak, sadık olmak, işte en büyük hainler siyasi olaylarda gördüğümüz bu ton tekrar gözükmeye başlıyor. Ve burada da gerçekten hani rızalık nerede, ne oluyor? Mesela ben geçen gün şunu düşündüm, yani Snowden gibi bir adam çıktı bütün CIA şeylerini açıkladı. Biz hani yerlerinin yıkılmasını bekliyorduk açıkçası. Hiçbir şey olmadı yani. Ya eğer biz akıl çağındaysak, şey çağındaysak, bu kadar büyük bir şey açıklandıktan sonra düzen nasıl aynı şekilde devam ediyor? Ve bizim rızalığımız burada efendi-köle ilişkisinde nereye düşüyor yani bu engelci bakış açısıyla? Tabii çok kolay bir soru değil, e, cevaplandırmasının <gülüyor> kolay bir soru değil bu. Ama e, özünde bir şey var, sizin e, he, e, sorunuza şöyle bir şey cevap verebilirim. E, Tarihten çıkarılabilecek tek ders diyor, tarihten ders çıkartılamayacağı gerçeği diyor. Halklar bunu çıkartamıyorlar diyor. E bu ne demek aslında? Aynı zamanda belli eski kalıplara, öneleşmiş yapılara geri düşmek anlamına da geliyor. Ama o içerikte geri düşmekle, formda geri, düşmemek arası, geri düşmek arasında bir fark var. Ne demek istiyorum? Yani bir koca bir tarih anlayışı var rekelte, sarmayeli tarih anlayışı var ilerleyen ama sarmal bir şekilde. Yani bu ne demek? Orada kahramanlar, tanrılar ve akıl çağı, insanlar çağı var. Bir konu yeni biliminde, Değil mi? Burada kahramanlar örneğin Homeros'un İlyadalı Lisesi'ndeki epik kahraman orta çağa geldiğimizde bir şövalye haline geliyor. Şövalye bir form olarak kahraman. Ama içerik olarak başka bir içerik. Yani filozof da bunu yakalamaya çalışıyor. Bu formdaki benzerliği, içerikteki yani bu formlar arasında bir e, farklılık var mı? Gerçek anlamda. Bizi ilerlemeye götüren bunu araştırmaya e, çalışıyordu. Ama düz bir ilerleme anlayışı kesinlikle değil. Orada şeye bakmamız lazım. Tarihsel olaylardaki yani içerikteki ilerleme gibi anlaşıldı Hegel'in tarih anlayışı. Marx'ın tarih anlayışı. Bence büyük bir hata var. Orada bir formda sistemde bir ee, ilerleme düşüncesi var. Şimdi şunu geçen e, dün galiba derste de konuşmuştum. Şu önemli bir şey, felsefeyi ilerleyen bir bilgi olarak görürsek eğer, bilimleri kuşatan, onları açıklayan, başka bir hale sokan, daha erimi geniş kavramlar ortaya koyan, Dönöz'ün dediği gibi nedir de kavram çatan bir etkinlik olarak açıklayacak olursak, Aristoteles'te kategoriler var ama Kant'ta da kategoriler var. Bakın kaç yüzyıl geçmiş aradan, 21 yüzyıl geçmiş aradan ve farklı bir kategori paradigmasıyla evreni açıklama düşüncesi var. Biz şimdi burada düşüncede ya da kategori anlayışında bir ilerlemeden bahsedebiliyor muyuz? Bahsedebiliyor Böyle şeylere bakar filozof bana kalırsa. Diğeri bir tür genelleme olur. Dünya görüşü olur. İdeoloji olur. İdeolojik kötü anlamda da anlamıyorum. Birçok insanın anladığı gibi. Yani... Terebiyat'ın ideoloji kitabı çok iyi bir kitaptır. Basit, yani bu ideoloji, ideoloji, konuşmayalım bunu gibi e, naif bir şey değildir ideoloji. Ama ideoloji değildir, perspektif. dünya görüşü de değildir. değildir. Sosyoloji çıkması bir şey de değildir. Bir bilgi disiplini de değildir. Yani hmm. Ben daha klasik bir noktadan bakmaya çalışıyorum. Onun farkındayım, daha arkaik, daha ortodoks. Belki ona ihtiyaç var değişik zamanlarda çünkü bu e, ihtiyaç hasıl olur daha büyük açıklamalar getirebilir hayatımıza. Teşekkürler. Buyurun. Çok teşekkürler. Son söylediğinizle bağlantılı olarak ıı, felsefe, batı felsefesi genelde temelinde teolojiden bahsettiniz. Enstitler, oradan da filozoflar genelde e, teolojiyle de bağlantılı. E, bu son söylediğinizde de, ilişkili olarak ıı, Türkiye'deki felsefede e, felsefe biliminde tasavvufla bağlantına herhangi bir çalışma vardır Mesela Mevlana pek çok kavramlar çünkü e, çok bağlantılı e, olabilir diye düşünüyorum. Ben ilgilendiğim için söylüyorum da e, bilim içerisinde tasavvufla kesişiminde öyle bir şey var mı Türkiye'de? Çünkü, evet. çünkü batı felsefesinde var mı yani çok dine dayalı? Sevdiğim bir öğrenci bir kardeşim. Teşekkürler. Arkam, ben teşekkür ederim. Arkadan gülüyor. Arkadan ee, onu da yakaladım. Çünkü gülmesin nedeni o da bir tür, örneğin İslam felsefesini başka bir perspektiften görmek nasıl mümkündür? Bu sorunu ortaya atan çok insan yok. Yani ilahiyat fakültelerinde de bir çatışma olduğunu biliyorum. Ama o çatışma duruldu mu durulmadı mı? Yani daha ne diyeyim? Yasaklanmış olabilir evet. Çerçevesi belli şeylerden mi bahsediliyor genelde derslerde, okumalarda yoksa daha aydınlatıcı şeylerde var mı? Ondan emin değilim. Ama bir şekilde din fenomeninin daha iyi açıklanması gerekmekte. Yani bunun için illa olmak zorunda değilsiniz. Ernst Bloch'un yeni bir kitabı çıktı, iletişim yayınlarından. Şimdi orada bir tür sol aristotelesçilikten ya da sol İslam felsefesinden bahsetme gibi bir deneme var. Çok ilginç bir deneme aslında. Yani Bu günümüz açısından da önemli. Din fenomeni açıklanmak durumundadır. Çünkü bir olgudur. Yani bunun için dinler olmanız gerekmez ya da inanmanız gerekmez. Ama din fenomenini iyi açıklayacak iyi filozoflara, felsefecilere ihtiyaç var. Önemli kavramlar çatılmalı ama maalesef Türkiye'de tabii insanlar daha çok çıkarlarının peşinde koştuğu için o çalışmayı eee o çalışkanlığı sergileyemiyorlar. Esas mesele bu. Böyle bir şey. Örneğin Göte, Hegel Mevlana'yı bilen ilgili düşünürler yani Hegel'in felsefesini Mevlana'yı olumlu olarak alır. Çokluktaki birliği gören biris ama o kavramsal yoldan bulmak ister Hegel. Kavramsal bir yönemdir. Öbür tarafta sezgiye dayalı, tasavvufi bir bilgi vardır. Ama yerine koyar yani. Çok iyi bir şey bir de tabi yani felsefe bölümlerine sirayet eden ilahiyatçılar var. Yani e, onlar felsefe bölümlerinin içine giren turvatları. <gülüyor> Bunu ben Doğu Batı'da bir yazımda yazdım açıkçası. Yani e, tarihsel olarak belirmiş yani buradaki din olgusunun ortaya çıkan din olgusunun tarihsel olarak ya da dinsel olayların düşünceleri tarihsel olarak oluşturulmuş ve yerine e, oluşturulmuş olduğu gösterilmelidir. ...ve bir yere koyulabilmeyedir. Filozofun derdi biraz böyle bir şey olabilir. Hegel Katolikli... ...Hegel Katolikliğe karşı... ...Protestanlığı ve sürdüğünde... ...orada kavramsal bir şey buluyordu. Öznel özgürlüğü ortaya koyan... ...sonsuzu yani Tanrı'yı mutlu... ...Özne'de... ...yansıtabilen bir düşünce görebiliyordu. Arada bir köhne bir kurum yoktu. Bu, bu köhne kuruma... ...medrese de diyebilirsiniz... ...Katolik kişisiz de diyebilirsiniz... Katolik lisesi köhüne bir yapı olarak yaşamı sakatlayıcı yöndeydi. Şimdi niye bu kadar ölüm üzerine tartışmalar dönüyor Türkiye'de, Heidegger etkisinde vesaire? Biz tam da tersine yaşamı düşünmeliyiz. Yaşamı tüm ayrışmalarıyla açıklayabilmeliyiz. Bunun içine din fenomeni de dahil olmak üzere. Buyurun. kilise e, bu, babalarının işte Hansel Musul, ve vesaire e, Temellendirme e, çabalarında belli bir rasyonelitek metinlerden hissediliyor. Yani farklı e, boyutlardan. Fakat e, bu bizim ilahiyatçıların yaklaşımlarında böyle bir rasyonelitek bir türlü göremiyorsunuz. Örtülü ağıta dönüşüyor. Bu nedeni, nedir sizce? Yani hazırlık bekle olur. Ben o yüzden çok, evet. çok, az. Daha çok sorunlu bir ilişkimiz var. Az önce de açılıp kapandı, tamamen benden kaynak buyururum. Şey, e, hani Bir saat boyunca göstermesi, kurmaya da çabaladım, çok uğraştım. Boynum ağrıdı, o yüzden ayakta sormak istiyorum. E, Dediğim gibi balık kılçığı gibidir. Hazmet durum olmadığı için ben birazcık bağlamışına çıkmak gerektiğini düşündüm kendimce. Çünkü e, 10 dakika, 15 dakika bir şekilde dayanılabiliyor. Siz, yani tereciğe telaf tere atmak gibi olmasın tabii sizin uzmanlıklarınız. Hani dil konusunda da değindiniz ee, kimi noktalardan, ayrı işte, dil konuda gitmeyi geçti. dil düşüncenin evi bir şekilde ya yani bu. Hani ezberlemişsizdir bunu okuyanlar, bir okuldan orta okuldan beri illa ki bu anıza çalınmışlar. Ben o yüzden bağlanmışlar çıkıp daha böyle en tefekli, daha geniş bir alanda felsefe ilimcili olduğu için şöyle bir soru sormak isterim. Mesela e, hani vardır... E, çoban olduğunu iddia eden bir takım insanlar, Türkçe ile felsefe yapılamayacağını iddia ederler mesela. Bir felsefeci olarak, felsefe ilgilenmiş bir insan olarak, böyle bir şey, hatlılık payı vardır bu, e, yoksa e, zırva mıdır? Ya da şöyle bir şey denilebilir mesela, bunun bir rasathanesi orada gözümüzün önündeyken, e, ne bileyim, söz gelimi, kutat, bu bilik diye bir şey varken bunlar sadece Siyasi meseleler veya siyasi yazıksağısı değildir, bunların çok ötesinde muhtevaya sahip oldukları için. Bunlar pek felsefe değil midir? Yani dolayısıyla Türkçe felsefe yapmaya yeterli bir dil değil midir sizin bakış açınıza göre ve bunun ciddi bir eleştirisi Türkiye'de yapılmış mıdır? Mesela felsefeciler, ürek tepyalamış pek çok insan bununla ilgili çıkıp dişe dokunur şeyler söylememişlerdir. Söylemişse de ben ıskalamışımdır, o benim yanlışımdır, teşekkür ederim. Peki, e, tabii herkes kendini serüvenliğinden dolayı çıkarak bir şey diye anlamıyor. E, kendisi... Yani hani dil konusuna da değindiniz ee, ki bu noktalardan, ayrı bir dilin konuda, bir işte, dil düşüncelerinin evi bir stüdyo ya bu, hani el bunu okuyanlar bir okuldan orta okuldan beri illa ki bu anıza savunmuşlar. Ben o yüzden bağlanmışım açıklık daha böyle entelektüya, daha geniş bir alanda felsefe ilim olduğu için, Şöyle bir soru sormak isterim. Mesela bir takım insanlar Türkçeyle felsefe yapılamayacağını iddia ederler mesela. Bir felsefeci olarak, felsefeyle ilgilenmiş bir insan olarak böyle bir şey, haklılık payı vardır bu, e, yoksa e, zırva mısınız? Teşekkür ederim. Peki, e, tabii herkes kendi serüvenliğinden yola çıkar, bir şeyleri anlatır. E, ben de kendi serüvenliğinden yola çıkar, bir şeyler anlatmaya çalışayım. 13-14 e, yıldır kendimce e, editörlük yapmaya, bir şeyler çevirmeye bir şeyleri Türkiye'ye sunmaya çalışıyorum kendimce. Yani bu benim egomla alakalı değil. E, Paylaşılsın ki e, tartışılsın, edilsin diye. E, şimdi bunu söyleyen bir insan felsefenin de kavramlarla e, kavramlar işlemez. E, Türkçe uygun değildir e, demek çok doğru olmaz. Benim gibi bir insan için doğru olmaz. En azından. Çünkü bunun e, gelişmesi lazım ama gelişmesi için de kafa yormak lazım. Şimdi bir yıldır Dedim ya, e, Marx kitabıyla uğraştım, 700 sayfalık bir kitaptı bu. E, yani reklamın ötesinde, burada Komünist Manifesto'yu çevirdim aynı zamanda. Yani orada 3-4 metni çevirdim. Burada e, bak, 4 Komünist Manifesto'ya baktım, iyi olan içlerinde. Ondan sonra e, zor, örneğin şöyle bir şey yazmıştım, Marx Konuşması'nda yaptığım Mephisto'da. Ee, Shain gibi bir kavram var, Ershainin gibi bir kavram var, Sein gibi bir kavram var, Existenz gibi bir kavram var, Dasein gibi bir kavram var Almanca'da. Şimdi Marx bunun hepsini söylüyor, Zain, Existenz de diyor, Dasein de da diyor. Yani varoluş da diyor, belirli varlık da diyor. Mesela benim oda arkadaşım Kavandırtan, varlık ve zamanı çevirdiğinde e, Dasein olarak. Da. Evet, kayda gelin içerisinde belki daha zayn olarak kalabilir. Ama ben ona belirli varlık dedim, evet, direli bir şekilde. Yani zayn da, zayn'ın, varlığı, belirlenim kazanmış hali anlamında böyle bir şey söyledim. Mesela Marx literatüründe ben böyle bir şey görmedim daha önce. Ya da shine denilen şey, yani bir ışık gibi, yanılsama gibi görünen bir şey, tam böyle deneyimi için alamadığım, görmüş diyemediğim bir şey, appearance gibi. Göremediğim bir şey bu. Şahin. Kant'ta ortaya çıkan bir şey. Hegel'de ortaya çıkan bir şey. Marx bu literatürü bilerek bunu söylüyor. Şahin'e. Şimdi ne yapacaktın? Uyduracaktın. Elimden geldiğince yapamıyorsan, bu bazı zamanlarda böyledir. Böyle yani. Sonra geliştir. Tin, tin kavramı var mıydı yani daha önce? Yoktu. Ama tuttu. Garip gelebilir. Bilmem gelebilir ama artık tin kavramını, tinselliğin kutluyor. Burada kullanıyoruz. Kinsel sosyolojide kitap var. Türkçe. Türkçe bir de Ama bir de kabul görmesi vesairesi var ya. Yani aldatıcı görünüş dedim ben. Şahane örneğin. Ha bu tutar tutmaz. Derler ki seni şu şekilde ikna ettik. İkna açıyorum o konuları da. Düzeltirim. Bu bunlar bir dilin ya da felsefi dilin geliştiğini gösterir. Ben kendimce de, kendi sınırlı gücümce. Bunlar için özel komisyonlar lazım. Bunlar lazım. Bu işleri çok iyi bilen insanların oturması lazım, bunların üzerine çalışması lazım, dergilerde çıkması lazım. Ee, bak, evet. Lazım. evet. Yani, ama birbirini sevmeyen insanlar, o diyor hakikat kullandı, ben doğruluk kullanıyorum. Niye hakikat deyince hak anlamına gelen, Tanrı anlamına gelen bir şey var Niye canım? Yani inanmayan insan hakikat kullanamaz mı? Gibi yani evet. böyle bir sürü örnek. Var. Ama geliştiğini bana kalırsa 60'lı, 70'li, 80'li yıllardan daha çok Çin'lerde felsefe dilin bana kalırsa yerleşmeye başladığını görüyorum. O konuda şey, umutluyum. Yani buna ek olarak ulusbaker Rusya felsefecisi de şey der yani onların pragmatizmi çok farklıdır. Felsefeye ihtiyaç duymazlar neredeyse. Yani zaten yaşarlar der. Hani bir felsefeyi yaşarlar ve aklıma yatıyorsa o zaman uygulayayım derler. Ama derler hani Avrupa'da felsefe yapılır ama uygulanmaz. <gülüyor> yani ama Rusya'da felsefe yaşanır ama felsefe yapılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Başka sorunuz var mı? Buyurun. Son sorumlusu. <gülüyor> yani, İdolojime kültür. Ee, İdolojime kültür. Hani geri göre e, bütün bir kültür yoksa bir parçası mıdır? olsa tamamen bir unsur Teşekkür ederim. İdeoloji kültürün bir unsuru mu mudur ya da bütünü müdür? Evet. Evet. Yani Hegel'de ideoloji nerede aranabilir? Bu biraz ee, şöyle bir şey. İdeolojiyi ben rastlamadım ama tekrar bakayım bu ilginç geldi. İdeoloji nerede Hegel'de? Ama siz biliyorsunuz ee, yani ideoloji olarak daha sonra Marx'ta görülecek olan şey e, Hegel'de ters yüz edilmiş dünyadır. Yani kendi yapıp ettiğim şeyleri yaratmış olduğum şeylerin benim üzerime çıkması, bir öte olması, o öteye gidecekken, onda kendimi bulacakken kendimi ondan ayrı bir şey olarak görüp kendi iç etkinliğimde mutlu olmam, tatmin olmam bir nevi stoacı. Zaten stoa kuşkucu bilinç ve Hristiyan öz bilinci, mutsuz bilinç şeyine girdilerken özellikle bundan bahseder. Yani bir öteyi hep ulaşamayacağım bir öteyi ortaya koyarak vazederek burada bir dualizm içerisine girmiş olmam daha sonraki düşüncede Alman eee düşüncesinde Marx'ta bir tür yabancılaşma ve ideolojik problemine şey yapar, sokar Atın üstündeki Napolyon ideoloji olmuyor mu? O tin tin hayır gel, tin geldi diyor ya işte tin yürüyor diyor atın üstünde. Ya orada e, aklın kurnazlığı e, denilen bir şey var. Ristlerfermuth e, aklın kurnazlığı ya da hilesi. Bir de dünya tarihsel beyi kavramı var. Bu tarih eserinde geçen bir şeye gelin. Orada diyor ki işte e, Sezar gibi İskender gibi Napolyon gibi önemli figürler dünya tarihsel beylerdi. Ve bu dünya ile kendi hırslarıyla, çıkarlarıyla, bilmem ya da özgür iradeleriyle ortaya koymuş oldukları eylemler dünya tarihinde büyük şeyler neden olur. Ve ama o yapmış oldukları şey, sonuç onları aşan bir şey olarak tarihi bakiye kalır. Tarihe önemli bir kazanım olarak kalır diyor. Tarih onları aklın iyilesi gibi kullanır diyor açıkçası. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar özgürlük idesinin belki taşıyıcıları, halkları e, geliştirici, e, onlara e, ne diyeyim, özgürleştirici bir e, şey yaparlar. E, sonuç e, ortaya koyarlar onlar için. Ama başta istedikleri şeyden bambaşka bir şeydir. Ama ideoloji olarak bakılabilir mi? şöyle bakılabilir belki. Napolyon bileğin gücüyle e, olmadı ki bir ideoloji, ülkesindeki bir ideolojiyle yükseldi. Yani ilk, i̇lk çağda olsa bileğin gücüyle bir kabile reisi onu yapmış olabilir. Onu anlarım. Hukuki yapının ya da yasanın dilinin e, Burjuvaların dili olduğunu söyleyen Marx böyle bir e, çıkarımı sizdeki gibi şey yapabilir, ortaya koyabilir. Yani hukuk, bir hukuk var, bir yasa var ama kimin hukuku? Hangi rasyonellik bu dendiğinde Burjuva'nın rasyonelliğini Burjuvan'ın hukuku ve yasası dendiğinde o zaman bu bir ideolojiye neden olur. Marx açısından. O zaman dediğiniz ze Marx evet diye düşüyor. Yani daha sonra ortaya çıkan bir kavramı sanki. Evet.